Bey al-azim. hayy la ve azim. Geçen ders 46. farzı yaptık radyodan verdiler geçen hafta. Dinlediniz mi? Evet o 46. farz yani dersler devam etti. Onu görüntülü olarak da aldılar. Zannedersem internete attılar. Şimdi biz buradan 47. farzı okuyacağız. Haftaya ben yine radyodan Hı, vardı da ne açmıyorsunuz? Can bozuyor. Ne? Görüntüyü bozuyor. Neyini bozuyor? Buradan bozmuyor. Parlama oldu, sol da oldu. Ya, O neye zarar ediyor? Yani, görüntü biraz. Ha bilmiyorum da yani o zaman benim üstüme bir şey geliyor da kitaba bakıyorum çünkü tamam. ben başkalar gibi gazeteden okumuyorum kitaptan okuyorum burada. Yazılar küçük gözümüz zayıfladı. Yani o zaman şuraya şeydin onları şey etmeye çalışın. Evet, ee, 40 47. farzı şimdi yapalım, 48'i de inşallah haftaya yine ee, radyodan yapalım. Yani dersler devam etsin. Sade buraya kalırsa bu bitmez. Dersler devam etsin. İnşallah ondan sonra şeyi sohbetleri. 15'e 1'e alıyoruz yani bir boş bir dolu böyle devam edeceğiz artık İnşallah ta ki bir dahaki ilana kadar bakalım 3 aylara kadar mı nasıl yaparız yani şimdi bu hafta yapıyoruz İnşallah bu pazar günü de Bursa'ya gidiyorum yani işte 14 ay üzerine 15 ay oldu. Bursa bekliyor. Pazar gün ikindi namazında inşallah. Pazar gün ikindi müteakiben Bursa sohbeti toplanacak. O civar vilayetler iller ilçeler onlara haberdar edin. Yani herkesin kendi çevresi var. Ee, o da öyle başlar. Burası da 15'e sabitleniyor inşallah yani 49. farz yine burada olmuş oluyor demek istiyorum. Ama biz farzları böyle devam edelim ki radyodaki derste de bir an evvel şu 54 farzın dersi bitsin çünkü başka derslere başlanacak. Yani çok meseleler var. Uzun dersler var. Başladık mı onları artık o zamanlar herhalde haftada bir dersler de başlamış olur birkaç ay sonra. İnşallah rahman. Ama siz böyle hasret olduğunuz için dinliyorsunuz. Ondan sonra bir zaman hasretiniz gidince biraz fazla sohbetler olunca e, gelmemeye başlıyorsunuz. Ondan sonra gelseniz de dua başlamadan sonu gelmeden ayağa kalkmaya başlıyorsunuz. Ben sizin huyunuzu bilirim ben. 30-40 senede sizinle uğraşıyorum yani. Sizin huyunuzu, suyunuzu bildiğim için konuşuyorum. Ama eski gevşeklikler olmasın artık. Kıymet bilinecekse Kıymet bilinecekse ders devam etsin. Bak bir yerde sohbet diye bir şey kalmadı yani memlekette. Görüyorsunuz yani. İlim yok. İlim yok yani. Adam diyor ki sohbet çok. İlim vermiyor. Helal arama anlatmıyorum. Şimdi bak bu derste neler var? 47. farzda. Geçenki de çok önemliydi tabii ki birden uzaklaşmak ama bu 47. farz kul hakları. Yani yetim malı meselesi şimdi konuşulacak. E artık hacısı hocası dökülecek yani burada. Çünkü kul hakkı, zulüm, emanete hainlik, başkasının malını üstüne geçirip geri vermemek. Bu işler o kadar arttı ki Müslümanlarda Namaz abdest boşuna gidiyor yani. Kul hakkı yediği için namaz abdest boşuna gidiyor. Bak Mevla sıraya bu ders geldi. Ben bu dersi seçmedim ki. Bu birkaç senelik ders yani. Yani bu 54 faz başladı 2 seneyi geçti belki 2 sene oldu. Zaten bir sene yapılmadığı için. Bak sırası geldi. Çünkü kul hakkı meselesinde bizim millet. Teheccüd bedava. Teheccüdü kılıyor. Sabaha kadar. Hatim bedava. Tarikat dersi bedava. 5000 bin değil on bin yapıyorum ben diyor. Zikri seviyorum diyor. Ama milletin parasını almış Hacı Efendi oturuyor. Veyahut adamın biri bir ümmetin malının üstüne konmuş ona verme diyor. Malı diyor iade etme diyor. Boş ver sen otur diyor. Yani Ya kendi yiyor ya yiyene razı geliyor. Razı gelen de yiyenden beter yani. Böyle o kadar örnek var ki Hacı Hoca'dan e bu olur mu ya kul hakkı bu ya sen, sen teheccüd kurtarır mı seni? Ne hacılar ne hocalar gördük yani Adam Yapmış binaları Oturtmuş kendi adamlarını şey, Hayra yaptırmış Yardım parasıyla yaptırmış Ondan sonra çoluk çocuğunu oturtmuş Böyle şey olur mu ya Yardım parasıyla yapınan çoluk çocuğuna oturulur mu ya Değil mi şimdi Ben o kadar bu işlerden korktuğuma Çekindiğime yani Şuralar hep tapular o zaman bizim üzerimizdeydi mesela. Aman aman aman Hepsine emanet, arkadaşlara devrettim yani. Başka olsa ooo, Ama benim üzerimde dursun da, e, niye senin üzerine dursun? Sonra işte burayı birileri ele geçirir de beni atarlar. Atarsa atsın. Beni zaten bu cemaat dinliyorsa ben buraya gelirim, sohbet ederim. Zaten bu cemaat beni istemiyorsa ben buraya sohbete gelmem. O zaman hangi yönetim gelirse o hocayı getirsin. Öyle midir değil midir? Ben burayı elimde tutayım. Niye elinde tutuyorsun burayı? Herkes bir köşe başını elinde tutmak derdinde ya. Bir yere giriyorlar oradan çıkmamak üzere. Yahu kardeşim bunlar ümmet meselesidir, hizmet meselesidir, helal haram meselesidir. Hacı hoca olabilirsin, hak ihtiya demezsin bu cemaatin malında mülkündesin. Dernek malında, vakıf malında bunlar önemli şeyler ya. Biz hep kendimiz verdik. Yani külliyenin bile Allah geri buyursun. Abi, e, orada sekiz dönüm mesela ilk arsa o binanın yapıldığı yer babamın kendi parasıyla aldığı yer yani. Sekiz dönüm. Mesela oradaki sekiz dönüm şimdi oldu kaç para mesela. E, orada bile yapılırken e, demiri şeyi o zaman babamın işleriydi. E, bütün adam orada yattı kalktı Allah selamet versin. Yani hep vererek bugüne gelinmiş. Bizim huyumuz böyle. Biz veren el olmuşuz yani. Ama Efendim bakıyorsun adam dağdan çarıksız gelmiş, köyden çarıksız gibi hiçbir şey yok. Uuu, arabalar, şeyler, ocaklar, binalar. Ya bu olmaz ki ümmetin malı olana sen çocuğunu oturtamazsın. Burası sohbet derilir, burada gelir sohbet El-Fatih'a çıkar. Burada namaz kılınır, burada zikir yapılır mesela. Burada bir de kendine köşeden bir şey ayıramazsın. Olmaz. İşte yetim malı, zulüm, gasıp, haksızlık. Bak Fatih Kalender hocamızın abisi vefat etti. Ben de e, tabii ki baştanla ömrede diye şey etmedim demin aradım. Meğer vurulmuş. 45 yaşında. Benden küçük. Hilmi Efendi kardeşimiz. Hamdi, Hamdi Kalender, hamdi. Ben de tanıyorum da ailesini, babası rahmetli İhsan Efendi'yi tanıyoruz, ailelerini tanıdığımız insan mesela. Meğer ortağı yani ayrılmış, ortağının ona çok borcu varmış, pusu kurmuş öldürmüş onu. Vurarız, vurularak ölmüş yani. Ya bu millet ne cani oldu, ne zalim oldu bu yılan ejderha bu kadar değil ya. El malu hayyetun, hadis-i şerif diyor ya mal yılandır ya. Ya değer mi ya ebedi ahiretini mahvettin ya. Adamı vuruyorsun. Menkut ile malife ve şeyidun. Malı için öldürülen şehittir. Bu mal seninse, helal mal ise, sen bunu birisi saldırsa, sen bunu korusan, o da seni öldürse, o şehittir diyor hadis-i şerif. Çünkü adam da helal malını ko koruyabilir yani korumak var. E dünya malıdır. Bunu korurken öldü de şehit olmaz. Sen sen mi biliyorsun? hadis şerif söylüyor onun malı için ölen şehittir. Çünkü neden? Helal malıysa, namus neyse, mal da odur yani. E, adam, e, bu adam da böyle de bir şey yok. Adamın borcu var. Kıtı adamı öldürmüş ya. Orta. E, bu, bu ne oldu bu ya? Sorsan Müslüman adı, Müslüman adı falan. E, ebedi ahiretin gitti. <gülüyor> el mü, el mü'minu Fi dini malem usul deman haram. <gülüyor> Hadis-i şerifte buyuruyor ki: Haram bir kana elini bulaştırmadıkça Müslüman mümin kişi dini imanı hususunda genişlik dairesi içindedir. Ne demek? Yani namazında eksiklik, orucunda eksiklik, Haçtan zekattan yani vazifelerinde noksan eksik olsa falan bir genişlik var yani. Hani ne demek? Kaza eder. Ee, tevbe kapısı açıktır ölmeden dönüş yaparım yani bunlar bir genişlik vermiş Rabbim da o senin bir senelik kaza namazın var ebedi canım. böyle bir şey yok ki genişlik vermiş gel tevbe et kardeşim kaza et değil mi bunlar hep İslam geniş ama diyor bütün bu tevbe genişliği haram kana bulaşmadıkça haram kana bulaşırsa koca İslam dairesi göklerden yerlerden geniş İslam daralır Tövbe mevbe yok diyor ona. Sıkıştı kaldı. Tamam eli sünnete göre tövbe kapısı ilaç. Katile de tövbe kapısı aç. Ama ve sıkıntısı var. Öbürleri gibi muamele görmez ahirette. Helak olur. Çünkü ne buyuruluyor? Katillerin eline bir sancak verilecek. Mahşerde o sancağı eline tutturacaklar. Öyle herkes gidiyor Al Mevlamızın huzuruna. Mevla mekandan münezzeh sancakta ne yazıyor bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir yani ya adam öldürülür mü ya bin bir trilyon beş trilyon on milyar dolar katır trilyar dolar olsa adam öldürülür mü ya öldürüyor adam ama işte bu hep dünya dünya dünya yetim malı yediren neyse faiz yediren neyse yalan dediren neyse adam öldür hepsi dünyacılık Neyi şey ettik ya yediğimiz belli Kaç lokma fazla yiyebilirsin ya Önüne bütün dünyayı koysalar Ne yiyeceğim? bir öküzü yemezsin ki bir oturuşta Nedir ya Dünya nedir yiyip Efendim Çürüttüğün Giyip eskittiğin Dünya odur Bütün dünya senin ya ben şaşırıyorum kalıyor Adamın serveti Şu kadar Projeleri daha büyük bir projeleri var Amerika'yı Rusya'yı Çin'i e alıyor yani Çin'i mini her tarafa proje veriyor çok zenginlerimiz var böyle Allah helalından olanları ziyade eylesin Amin. ama yani doymuyor bir proje bitmeden öbür proje ya gelmişsin kaç yaşına ya birkaç sene daha ya yaşarsın ya yaşamasın yiyeceğin ekmek belli bu, bu işler adamı meşgul ediyor zikrinden, ibadetten alıkoyuyor. Bu da helaldansayı konuşuyoruz. Haramdansa o, dünya helaluha hesab-ı haram-ı azab. Dünyanın helalı hesaptır. Helalı hesaptır. Haramı azaptır. Haramı zaten hiç konuşma. Haramdan yandın. Helalı hesaptır. Ne demek helalı hesap? Zaten hesabı kime soracaklar? Helaldan kazanana. Niye? Haramdakine hesap niye sorsun ki? Doğru cehenneme. Helalda ne hesap var? E tamam nereden kazandın? Helal. Nereye harcadın? Şimdi kazancın helal olabilir. Harcadığın yer haram olursa ne oldu? Yine bozulur. İsraf yaptın mı? E ben helal kazandım. Tamam helal kazandım. Ben sana bir şey demiyorum kardeşim. Ama israf yaptın mı israf? İsraf nedir? E tabii tabi da o ayetleri de o ders geldiği zaman şimdi bir ayetin tefsirine girdim ondan çıkamazsın. bizim dersimize geleceğiz. Haddini aşmak demektir. Ama haddini aşmak tabi bunun boyutu nedir? İlla param var diye helaldan kazandın diye israf yapmaya hakkın var mı? Yok. İşte helalı hesaptır. Ya Rabbel Alemin nasıl dua edelim? Yani Allah'ımıza bir dua hakkı verseler. Kabul bir dua deseler tabii çok dualar var da şu anda aklıma geliyor veya da bütün meseleleri birbirine çarpıştırdığım zaman anlıyorum ki Allah bizi dünyadan soğusun. Yani dünyadan soğudu mu adam evliya olur ya. Bu dünya, bu dünya raşukunluk atıyor. Yani bütün günahların başı dünya sevgisi ise o zaman hakikaten bir dua hakkı verirse adam yarabbim şu dünya sevgisini bizden al diye dua etmelidir ki bütün hatalardan kurtulsun takdirde sıralı hata bitmiyor şimdi 47. farz neymiş 54 farzdan yetim malını korumak muhafaza etmek korumak yani yememek bu hususta allah Teala ne buyuruyor bu 54 farzın hepsi nedir Kur'an-ı Kerim'de mutlaka ayet var mı? He? Ayet olmayana farz denir mi? Eder. Bir şey farz olmak için ne lazım? Kur'an-ı Kerim'den de bir delil lazım. Hadis-i Şerif'ten de delil lazım. Evet. Yetim malını korumak farz. E ama benim yanımda yetimim yok veyahut da benim ailemde kardeşimin yetimi kalmadı falan. Bu başka. Bu genel manada ümmete yönelen farzlardandır. Kiminin başına gelmemiş Olabilir benim şahsen civarımda yani kardeşlerimde hani bir yetim kalmadı bana bir yeğenimdir şudur budur hani böyle bir şeyle ben e, muhatap olmadım. İçinizde de belki bir kısmınızda yetim e, bakmak gibi bir durumu da olmamıştır. Mecburiyette kalmamıştır ama genel manada bu ümmetin meselesidir e, ve farzdır. Ama hele ki savaşlar bu yetim işini çoğaltıyor. Şimdi Suriye'de ne kadar yetim kaldı? He? Irak'ta ne kadar yetim kaldı? Afganistan'da ne kadar yetim kaldı? Filistin'de ne kadar yetim kaldı? Tabii bu meseleleri düşündüğün zaman bu ümmet meselesi itibariyle bu yetim meselesi çok önem arz ediyor. Çok büyük önem arz ediyor yani. Yetimler yurdu Darül Eytam Osmanlı'da da tabii bu tabii Osmanlı'da da cihat e, ve gaza çok olduğu için e, gidiyorlar gelemiyorlar e, milyonlar yani bir muharebede bir Yemen'de şurada burada fazı 100 binler Çanakkale'de 250 binler yani bunlar tabii hep geriye yetim kalıyor 250 bin insan 1 milyon insanın telefi e, ne demek bunların bir kısmı evli çocuklar hep yetim kalıyor demektir. Şu anda o kadar fazla olmuyor yani tabii ki Allah muhafaza etsin Hiç savaştan, dış savaştan muhafaza buysun. Bu işi savaş daha tetikliyor. E ama yine de normalde de kardeşi adam kardeşi ölüyor çocukları. Kalıyor efendim. Bazı dede kalıyor e Bakmakla görevli oluyor. Oğlu ölüyor. E onun çocuğu yetimi kalıyor babasına. Mevla buyuruyor ki bu hususta sakın yetimlerin mallarını kendi mallarınızla birlikte helal haramı karıştırıp yemeyin kurban olduğum Kur'an-ı Kerim'de eksik bir şey yok Buat-ı Kerim'in Nisa suresinin 2. ayeti hatta bu dört evlilik meselesi var ya Dörde kadar evlenme müsaadesi, bu da neye bağlı? Bu da esas çıkış noktası yetimlerle ilgilidir. Ama tabii ayet onlarla ilgilidir ama hüküm nedir? Hüküm o mu bilir? Yani şimdi yetim olmayan bir e, hanımla da ikinci üçüncü alsa adam caiz mi caiz? Hani illa yetim olması şart değil. Fakat yine burada e, birden fazla evlilik tahdidi zevcat. Denen konunun da aslı nereden geliyor yine fazla yetim kalması durumunda erkekler harplerde ölmesinden dolayı kadınların fazla kalması meseleleri ee, bu sefer eşsiz kalıyor ee, erkek sayısına bursan erkek az kalmış kadın nüfus çok kalıyor bundan dolayı fitne fesat zina sair evde kalanların evlenemeyenlerin tabi açlık sefillik çekmesi fuhuş şun artması gibi şeyler oluyor o bile yetim meselesine dönüyor aslına bakarsanız yani bu Nisa suresinin zaten ikinci üçüncü ayetleri bu ayetler yetimlerle ilgili ayetlerle beraber geliyor o dörde kadar müsaade eden evlilik meselesinde de yine bu noktada geliyor ama tabii ki bazıları buraya yanlış mana verir, bazı ilahiyatçılar, onları bırak. onlar diyorlar ki o ayet yetimler hakkındadır, sadece yetimlerle ilgili olursa olur, yetim olmayan ikinci eş olmaz falan, yani o yanlış bir manadır, onların saptırmalarıdır, saptırmalarıdır, çok şey saptırıyorlar onlar, yani göya İslamı hoş, gösterelim derken kendileri gavur oluyorlar. Yahu sen İslam'ı hoş göstermek senin vazifen değil ki İslam'ı olduğu gibi göster. İslam'ı hoş göstermek için niye gavur oluyorsun? Şimdi diyor ki savunma İslam'da diyor şey yok. Saldırı savaşı yok. Ne var? Savunma savaşı var. İlahiyatçıların çoğu böyle diyor değil mi? Duyuyorsunuz bunları. Doğru mu bu? He? Hep de birkaç da misal veriyor işte. Ya sen bunu nasıl misal verirsin? Atikerime nasıl diyoruz tabiye katilül Allah ahirete inanmayanlarla savaşın. Yekten baştan savunma savaşıydı. Neden? Güç yokken. Güç olunca Allah ahirete inanmayanlarla savaşın. Hatta yutulciz cizye de. cizyete, an yedir. Cizye verdirinceye kadar. ha cizye verirseler kabul edin. Savaşmayın. Müslüman olurlarsa savaşmayın. Müslüman olmazsa cizye verirse savaşmayın. Müslüman da olmuyorum, cizye de vermiyorum derse savaşın. Öyle mi? Hatta Osmanlıya da kızarlar. Osmanlı'yı da beğenmezler niye? E İstanbul Fatih'i niye aldı? Şey, Fatih niye İstanbul aldı? Şimdi İstanbul'da Konstantin ne yapıyordu şey? Osmanlı. Tamam gavur durmaz hep zulüm yapıyordu çevresinde ama e, bu, burası yerinde dururken geldi Fatih burayı fethetti mi? Etti işte. Onun için ganimet için, mal için, bilmem ne için efendim gelmiş İstanbul'u almış. Almasa daha iyi olurmuş diyen bazı şeyler de oldu biliyorsun şovmenler, spikerler eskiden çıkıp İstanbul Fatih İstanbul'u almış da ne olmuş? Almasaymış. Bunu diyen e, vatan hainleri de var yani vatanayları da var. Çünkü neden? Ee, savunma değil ya. Yani İstanbul'a gelmiş ya kanuni gitmiş dünyanın bir ucuna kadar Viyana'ya kadar dayanmış yani. Savunma değil ki o. Ama aslında yine savunma. Niye savunma? Çünkü gavur durdukça Müslüman'ı rahat bırakmaz. Yani İslam bu şurada olduğu için hem onu cennete davet etmek hem de dünyadaki zulmü önlemek için bunu yapıyor. Ama işte bu ilahiyatçılar diyorum ya hoş göstermek için. İslamda evet ben ikinci evli üçüncü evliyle müsade yok aslında. Ha bunu diyen kafir olur. Ama adam kafir olmayı göze alıyor. E niye müsade yok? Yetimlik şartı var. Evet bu yetimlere mahsus. hiç Alakası yok yani. Peki İslam'da rejim var mı? tabi tabii. Şartları ağır. Dört şahit görecek falan falan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rejim yapmış mı? Yapmış. Hazreti Ömer efendimiz yapmış mı? Rejim yapmış. Rejim. Adam yine Ay İslam'dan millet nefret eder. Rejim mecim yok böyle şeyler. Yahudilikten geliyor. Sen git Yahudile. <gülüyor> Yahudilikten gelir mi ya Peygamberin yaptığı şey ne alakası var Yahudilik ya? Böyle bir durumdayız yani. Hoca diye dinliyorsun. Altında da bir profesör etiketi de var doçent etikette var adam seni gavur ediyor bırak onun için Allah'ım ya zarurettir bir televizyon kurmak zarurettir devamlı sohbet yapmak zarurettir ama bakalım ne yapacağız sizinle işimiz çok ama siz bir alem adamsız yani iki gün bir heves falan onu aa sohbetler devam ediyor başladı tamam şimdi gitme elizim yap başladı ya gitme elizim yok yokken ne zaman başlayacak ya bu dava böyle yürümüyor. Milleti dinden çıkarttılar ya. Hem de hocalar çıkartıyor ya. Biz nasıl bu dini savunacağız? Hakkı nasıl anılır ya? Cemaat ortada yok. İyi günde var, kötü günde yok. Yok Allah razı olsun. Siz kötü günde de oldunuz size. Çok çatmayalım size. Elimizde bu kadar bir şey kaldı. Bunu da çalkala çalkala. Bundan çıkacak yayık çıktı zaten bundan. Ne çıkardı adam daha bir cacık olmaz ya. Yani salladık salladık sizi zaten bir şey kalmadı sizde de ben de ben ne yapayım yani körler sarlar birbirine arılar şu sohbetler devam etse yine buradan dünyaya hidayet gidiyor gidiyor canım dünyadan arıyor telefonlar geliyor bize Amerika'dan Avrupa'dan Rusya'dan herkes arıyor bizi bu şeyler internete konulduğu için millet merak maşallah dinliyorlar neler yani İngiltere'de şuralarda buralarda sizden daha takva insanlar yetişiyor bu sohbetlerle Benden zaten haydi haydi takvame. Ben kendimi takva saymıyorum da. Ben size hark gibi. Su harkı yani. İlim aktarıyorum size. Ben aktarıcıyım. Ben nakledeceğim. Siz alırsanız, amel ederseniz siz de kazandınız, ben de kazandım. Yok siz amel etmezseniz siz kaybettiniz. Ben amel etmesem ben kaybettim. İlim amel içindir yani. Konuşulan yapılmak tatbik için. Estağidübillah <gülüyor> Yetimlere mallarını verin Tabi bunun da meselesi var Bir dahaki derste de o da gelecek Yetimlere mallarını verin derken 3 yaşında çocuğa malını verirsen ne olur? He? Babasından kalmış 40 tane koyun E çocuk 2 yaşında Versen koyunları çocuğa Ne yapacak çocuk 2 yaşında koyunları? Yetimlere mallarını verin demek Eee akıl balik olup reşit olduğu zaman demek yani ayetleri nasıl anlayacaksın tefsir lazım mı lazım. tefsirsiz meal caiz mi değil, değil. sakın o mealleri okumayın dinlemeyin tefsirsiz meal dinden çıkarır sizi bir adde var sırf meal okuyor dinlenir mi dinlenmez Allah'ın eli diyor e çünkü meal öyle olmaz tefsir olacak oraya kudret eli tefsiri koymayınca adam Allah'ın eli var zanneder. Olmaz. Tefsirli mi al Bak. Yetimlere mallarını verin. Yetim kimdir? Evvela onu anlatalım. Yetim kimdir? Babası ölmüş. Babasından ayrı kalmış. Ee, babası ölmüş insana derler. Hayvanlarda yetim farklı. Hayvanlarda yetim annesi ölmüş olan. İnsanlarda yetim, babası ölmüş olan. Aslında yetim küçüğe de denir. Büye de denir Fakat e, lügat manasında denir Şerat örfünde istilahında Yetim ne zamana kadar Yetimlik hakkı bakidir Buluğa erene, erene kadar Çünkü hadis-i şerifte ne La yütme ba'de hülmin Rüyalandığı zaman Yani akıl bali olup Ergenlik diyelim Çağına ulaştığı vakitten sonra yetimlik Kalmaz Tabi öyle olduğu zaman adam 80 yaşında da yetim olur ee, o bir şey var bizim şey hasta oldu Allah şifa et versin Amin. İbni Kemal Hazretleri'ne bakan neydi adı? şeyin dedi yatıyor ilgilenin Elgile, Allah şifa versin ya Amin. Allah afiyet versin Amin. o İsmaila'ın şadırvanlarını falan sulardı çok evvelden oraları yıkardı dedi Öyle takılırdı bazen. Bence gece çıkarttık tefsirden falan geç bakıyorduk. O borular, hortumlar, sular, mular işte. Ya işte hocam bana e, e, iyi bakın işte bana e, efendim dua edin veyahut da işte ben sıkıntılarım var bir şeydi. Ben yetimim derdi. Halbuki o zaman da 60 70 yaşında vardı. <gülüyor> derdi, "Mübarek adam ne zamana kadar yetim oluyorsun ya?" Bul verdikten sonra yetim kalmaz. Yani fıkha göre, dine göre. Şimdi yetimlere mallarını verin. Ne zaman ee, bu bir daha bir sonraki ayet kelimede de geliyor. Ee, mesela velayetü şufa em Onda bir dahaki ders okunacak. Aklı belirgin olmayan yani reşit olmayanlara mallarını vermeyin. Anladın mı ayetleri birbirine bilerek tefsir edeceksin. Tek bir ayete mana verirsen küçücük çocuğa ver malını olur mu? Ne yapacak o çocuk o malı? Çalarlar onu yandan. Koruyamaz ki ama ne demektir bu akıl bali olana kadar e, e, muhafaza edin koruyun malını bu da bir acayip bir şey adam kendi malını koruyamıyorsun bu zamanda bir de emanet çocuğun yetimin malını korumak bu acayip bir imtihan ya bazı insanların başına geliyor bu ve la tedebeddel huhabife bittayyim <gülüyor> pisi temizi bırakıp da pisi almayın yani temizle pisi değişmeyin. Ne demek? Gaspettiğin mal, yetim malıdır, başkasının malıdır, emanet malıdır. Bu gaspettiğin mal ne oluyor? Pis. Ee, senin kendi malın efendim, helal olan temiz. Size mubah olan helal kazançları Allah'ın rızkını e, bırakıp da ne yapmayın? size haram olan pis başkasının hakkı olan size pis başkasına temiz sahibine temiz sana pis olan malı almayın ve la teekulü envalevum ile sakın onların malını kendi mallarınızla birbirine karıştırıp da ne yapmayın yemeyin Ber birlikte karıştırıp helalı haramla karıştırıp da yemeyin innehu <gülüyor> Şüphesiz ki o yetimin malını yemek kâne olduğu hûben günah. Nasıl bir günah? Kebîrâh. Çok büyük günah. Ya bu tabi hadis-i şeriflerde de çok bunu e, destekleniyor. Şimdi bu ayet-i sebebi nüzülünde rivat ediliyor. Beni gatfan, yani gatfan oğullarından bir adamın Yeninin, yenine ait büyük bir mal kendisinin yanında bulunuyor. Yani kardeşi ölmüş, yetim bırakmış. O yetim de bu adamın himayesinde kalmış. Çok da malı var. Tabi eskiden ekseri bu mal meselelerinde hayvan veya arazi yani hurmalık işte efendim bir arsa tarla Onlar da bakım istiyor tabii işte, arsa tarlada. Bakım isterse ürün verecek falan. Zayetti mi? Onun malı yine zayi olmuş oluyor ürün. Hayvan aynı efendim, kaybedilirse kurt kurda kuşa yemedilirse yine mal kaybedilmiş oluyor. Şimdi tabii nakit daha işliyor da evvelce daha koruması da zor idi. Şimdi de zor gerçi yani. Evlerde de çalınıyor efendim. Bu yetim buluğa erdi, yani ergenlik çağına gelince amcasından malını istedi. Dedi ki işte babamın malı kaldı, sen de idi emanet, sen şimdi bana bunu et e, Amcası da vermem dedi. E, bunlar çok oluyor tabii ki. Abu Ceil de esaadı erayi telledi, yükledi bu bildiğin, f'dalik elledi, y'duğu yetim. O ahireti inkar eden sapık kafiri gördün mü? İşte o odur yetimi kovan. Çünkü yetim malını isteme geliyor mesela. Onun amcasıdır şu sudur bu sudur. Hadi git. Ben canım çıktı seni büyütene kadar bilmem de bir de benden mal mı istiyorsun? şeklinde kovan yani bu ceil zihniyeti. Her dönemde var bu. Bu Gatafan oğullarından olan zat ile. Ee, bu buluğa eren yeğeni yetimlikten kurtulan yeğeni e, durumu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize arz ettiler dediler böyle böyle aramızda bir mesele var yani o diyor ki ben seni baktım bu mal bana, ba bana aittir yani e, çünkü ben seni büyüttüm falan. E, ben de istiyorum babamın malıdır o zaman bu ayeti kerime nazil oldu ne demek indi ne buyur şimdi bu atkerime? Yetimlere mallarını verin. Şimdi sebebin üzülü anlamadan ayet anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Çünkü buradaki yetim kim? Buluğa erip bu ben kontrol edebilirim artık diye talep eden yetim. Anladın mı? O kimin hakkındayım değilse mevzuyu oradan gireceksin. O yetime mallarını verdi. O tabi genel manada hüküm ifade ediyor. Ama sebebin üzül özel de olsa ayeti anlamamıza yardımcı oluyor. Demek iki yaşında çocuğa demek değil, o talep etmiş, ben bakarım artık babam malına demiş. Amcası e, tabii bu hemen nazil ol, olur, e, bazı kere e, sallallahu aleyhi ve sellem, bir anda vahiy gelir bazen e, o husustaki cevap birkaç saat sonra gelir, birkaç gün sonra gelir, değil mi? Ah, cevap işte ya bazı kere yemek yerken vahiy gelirdi ya. elinde bir kemik mübarek üzerinde et kemik elinde yiyecek mesela bir şey o anda soruluyor bir anda vahiy geldi böyle başı yani o vahiyin ne zaman geleceği nerede geleceği Mevla'nın iradesi dahil biz ancak Rabbinin emriyle ineriz diyor Cebrail biz izinsiz inemeyiz bu da ne vakit tabi cevap geldi bu ayet geldiyse amcası bunu duydu sonra tabi senin hakkında sorunuza cevaben bu ayet kerime geldi yani senin malını o kardeşin ölen, ölmüş kardeşinden kalan çok büyük mal işte o zamana göre e, ne yapman lazım oğluna vermen lazım ayeti duyunca o sahabiden olan zat gatafan oğullarından etanallah ve etanel resule Allah'a da itaat ettik peygambere de itaat ettik büyük günahtan Allah'a sığınırız dedi imtihanı kazandı e şimdi bu işler zor öyle deme yani şimdi 50 lira 100 lira 200 lira yetimin malını geri ver kolay 50 trilyon 100 trilyon Mal da senin elinde. İstesen vermezsin yani. Senin hesabına yatmış falan. E şimdi böyle rakamlar yükselince verme işi ne oluyor? Zorlaşıyor. Ama senin değil bir adam ebedi cehennemde yanarsın ya. İşte nefis şeytan dünya sevgisi devreye girerse ne der sana? Aman burada yaşa da iler, ilersine bakalım yani. Yanarsak da yanarız. Lan yanarsak yanarız denir mi? O zaman denemesini yap bir kibrit çakalım da dene. Ya inanmıyorum ahirette de gavur olduğunu söyle ya da Müslümansan yapma bu işleri ya yapma bu işleri. Milletin malını alma ya. Aldın emanet tamam istedi geri ver ya. Şimdi malını yeğenine verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca sevindi. Niçin? Ümmetinden birisi emir tuttu. Allah Resulü'ne itaat ettim deyince. Çünkü para işinde emir tutma işi ne oluyor? Sorlaşıyor. Karun ne oldu? Tevratı ezbere bilen adam ya. Para işi yüzüne zekat düzden şehit. Sa'lebe ne oldu ya? Koyunları arttı. Zekat veremedi ya. Yani sahabeden de o zaman dinden dönen oldu ya. Para yüzünden dinden çıkan oldu. Sahabeydi adam gavur oldu ya. Bunları dinliyorsunuz. Herkes kendine dikkat etsin kardeşim. Bu para işi bozar. Bir kadın işi bozar bir de para işi Yani Ali Rıza Bezaz Efendi Hazretleri bandırmada yatan büyük şeyhimiz Kat serh. Öyle derdi. Kırmızı altın beyaz baldır derdi. Bu ikisinden kurtulmadıkça adam cehennemden kurtulamaz anladın mı bana ne gülüdün kaba kaçtıysa şey efendi sözüm ben bir şey değil mi? sana sözünü de böyle cımbızlayamam ki sen evliya Allah ne dediyse ben sana onu söylüyorum ben efendihan duydum yani ben bunu uyduracak Yok. yani bu iki şey parayla kadın diyelim büyük fitne insanların dinden çıkmasına bile sebep olabilir bazı adam bir kadın aşık olsak, yani onu elde etmeye gavur oldu deseler gavur oluyor. Ya gavur olan da var ya. Burada da Yusuf ve Medine Hazretleri zamanında geldi İstanbul'a bir tanesi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin arkadaşı. Üç kişi gittiler ya Yusuf ve Medine Hazretlerine. Abdülkadir Geylani için daha genç idi dedi bu büyük evliya olacak falan. O yanındaki için neydi adı? İbnü Sakka. İbnü Sakka için ne dedi? Bundan kafirlik kokusu duyuyorum dedi. O da bir imtihan etmeye gelmiş. Bir, bir soru hazırlamış. Yusuf Emre dan Hazretlerine sorarım da cevap veremez de evliyayı matara edecek yani. İşte bak sap, sapıklık içinde girdim. Abdurrahim geldiğini zaten yeni genç daha o zaman o, feyiz dolu yani aman bir evliya göreyim diye gitmiş. ve bir arkadaş daha var. Bu iki üç dakika için dedi ki, bundan dedi kafirlik rayihası kokusu duyuyorum der. İşte geldi sonra İstanbul'a büyük bir alim buraya gönderdiler Bizans'ın Hristiyan papazlarıyla münazara için dünya o zaman en büyük İslam alimi o İbn-i geldi burada bir kıza aşık oldu bir şeye onu almak için işte kralın bir şesi miydi sarayda Konstantin'in ve ondan sonra kafir olmasını teklif ettiler e bir zaman dayandı direndi falan o karıya aşıklığından gavur oldu ondan sonra kızı da vermediler Gavurluğu da yanına cabası kaldı. Rezil oldu kaldı. Hatta o üçüncü arkadaşları olan bizzat zat. gelenle giden o. O sonra İstanbul'a geldi baktı. Bu surların dibinde falan dileniyor. Rezil halde hem gavur olmuş. Hem fakir olmuş. Eyvah dedi Yusuf Hemedane Hazretleri. Ne büyük evliya. Bunu ta o zaman dedi. dedi Bunun bu hale gelecek. İşte bu kimisi para işinden, kimisi karı işinden. Dinden çıkar yani. Ha tamam adam yoldan çıkar anladım. Yoldan çıkanı yola almak kolay yani tevbe kapısı açık ama dinden çıkma meselesi çok acaymış ya bu insan hepimizde nefis var hepimizde şeytan var hepimizin zaafları olabilir ama ahiret var din var iman var şimdi bir yere geldiğin zaman orada da frenleyeceksin duracaksın Allah'ın imanın ahirete iman da satmayacaksın ya herkes parayı sever ama sen para içinde dinin imanı satma kafir olma ya Şimdi kafir olma meselesi. Ha yetim malı yiyen kafir olmaz. Büyük günahkar olur. Ama derse ki bu bana helaldir. İşte o zaman kafir olur. Zaten bizim milletin gavur olduğu nokta neresi? Ya kardeşim kılıfına uyduruyor helal diyor. Oradan kavur oluyor. Sorun burada. Dese ki faiz haramdır ama ben bunu yiyorum arkadaş dayanamıyorum dese bu kafir olur mu? Olmaz Allah affetsin. Ama diyor ki bu haram değil ya bu faiz değil. Faize faiz değil diyor. Domuza domuz değil diyor. Ya bu domuz. Yani buna şimdi koyun desen bu helal olmaz ki. Bu hınzır da. Bizim millet hile şer'iye. Şer'iye. Hile-i şer Yani şer'atın kılıfına uygun hileler. Ama hile-i olsa hile-i olduğu zaman... Ona haram denir mi? Denmez. Oraya da dikkat et. Eğer çaresi varsa, yani bir vesileyle bir şey Bak ona biz haram demiyoruz. Ama bizinkiler şimdi hile-i şer'iye eskiden o hile arar. Şimdi zaten hile-i şer'i aramıyor ki. Kendi müftü olmuş. Şatıravan müftüsü. Şatıravan diyorlar caminin dışında. onu Aslı şatıravan. Şatralan müftüsü. Ha, orada oturur, fetvayı verir zaten. Hile-i bulsa, arasa o yine takva canım. Bu zamanda öyle adam takva olur. Hile aramıyor ki. Hile çare demek. Arapçada hilenin manası nedir lügat? Çare demek. Ha şerata göre bunun bir çaresi var mı? Anladın Hile çare arasa bu başka. E şimdi adam karıyı üç talakla boşamış on sonra geliyor hocaya ne olacak benim durumu bizim büyük bayram hoca Allah selam etme canı çıktı bunlarla uğraşmaktan yani mübarek ne yapsın hala da uğraşıyor yani Kari boşan ona gidiyor üç dalakla boşadım yahu çare yok diyor şudur budur e var mı bir çare 3 üçte çocuğum var diyor Ulan bana mı sordun üç çocuk çocuğunu düşünsene boşarken Üç çocuğum var diye dinimi mi değiştireceğiz, fıkhımı değiştireceğiz sana? Bu seferinde bunun bir şu durum. E senin nikahın Hanefi'ye göre oldu, Şafi'ye göre oldu mu olmadı incelersin. Şafi'ye göre nikahı hiç olmadıysa, o zaman Şafi'ye göre yeni bir nikah kıysa onu alır mı? Bu bir hile-i Caiz mi? Caiz. Çünkü neden? Adam Hanefi'ye göre nikah kıymış. Yani nikah yaparken velisi olmazsa, Kızın velisi yoksa nikahta mesela, 12 nikah Şafii'ye göre geçersiz, Hanefi'ye göre geçerli. Onun için o boşasa da onu nereye göre boşamış oluyor? Hanefi'ye göre, neden Şafii'ye göre hiç evlenmemiş? Anladın? Bu sefer Şafii'deki payda kullanalım mı? Bu yuva dağılmasın, üç de çocuk var meselelerinden, alimler diyorlar ki nikah meselesinde bir mezhepten kurtarıyorsa, dört hak mezhepten biri. içerisinde hani yuva devam edesin yani, bu buna fetva ve müsaade vardır. Fakat adam şimdi bu sefer de, tamam hile dedim ya yani çare çare yani anlatıyorum sana şimdi. bir çaresi var ama bunu hocalar bilir çünkü neden sen on kendi kafandan yapamazsın velisini bulsan da olmaz bu sefer sözler tezvici tenki ifadeler değişiyor şartlar değişiyor falan falan ama ve lakin ee, karıyı boşadığı için ee, karının babası amcası yani velileri de ne yapmış buna kızmış mı yani boşamayı duymuş aile kızmış bu sefer şimdi bunlar düzeltmek istiyor ya Şafi'ye göre yeniden bunu düzeltmek için illa nikahta ne lazım Veli lazım Veli de ne yapıyor bırak lan bu herifi diyor bu seni bir daha boşar diyor Şafi'ye göre de boşar bırak şu göre diyor Veli de gelmiyor Veli gelmeyince bu nikah olmuyor Bayram Hoca değil Şaban Hoca da gelse bu nikah olmaz bu sefer ne olacak Bizinki hileyi şeriyeye bakmıyor ki, kafası da birkaç ayda karısız kalınca, kadın da takma kadın sokmuyor bu neve? Böyle çok var, çok olay oldu böyle. Sokar mı kadın ya haramı adı olmuşsun sokaktaki yabancı adam üç talak verirken düşünseydin. Bu sefer kadın da bunu sokmuyor, bu da artık çaresini arıyor falan. E ne olacak? Veli de gelmiyor. Bu ondan sonra. Geliyor diyor ki, ya ben aslında işte üç dalak dememiştim, iki demiştim de, şunu yapmıştım, işte diyorum sana hileyi şeriyeye uysa ona caiz zaten. Ama o çareyi aramıyor, bakıyor ki olmayacak, o çareyi de bulmamak için ne yapıyor? Caizdir diyor, giriyor eve. Anladın mı? üç tane çocuğumuz var diyor ya o olur mu öyle şey diyor bir laflan adam mı boşanır diyor zaten İbni Teymiyeci bir hoca buluyor İbni Teymiyeci sapık selefi ve hoca da diyor ki üç bir sayılır diyor <gülüyor> <gülüyor> <He>. <gülüyor> Mustafa İslamoğlu falan üçü bir sayıyor şimdi gidersin oraya istersen üç müç boşa da git hemen üç bir diyor tefsir dersinde anlatıyor herif üç bir diyor Gidin dinleyenler anlatsın. Bir gün bizim eve bir tamirci geldi. Pazar günü. Pazar mıydı ne gündü? O da onların dersine gidiyormuş. Kaç sene evvel. Ben o zaman tanımıyorum onun yanlış görüşlerini falan. Adam da geldi. Dedim nereden geldin? E dedi ki baktım sakallı da bir adam. Maşallah falan. Pazar sohbeti. Pazar mıydı ne gündü bilmiyorum ama pazarıdı. Tefsir dersi yapıyormuş. Hangi gün yapıyor bilmiyorum. Ha tamam bak işte Atıl Bey 10 sene var. Dedi ki pazar e, dersinden geldim. Ben de zaten bizim pazar sohbetinden mi gelmişti e, Dedi ki yok dedi işte Mustafa İslamoğlu hoca Efendi, tefsir dersi. Ben de o zaman tanımıyorum. Maşallah dedim. Maşallah. Allah'ın bara geçsin falan. Takviat mı adam falan? Ne anlattı dedim? Bu bu dersten nedir? Ben de tanımıyorum. Dedi ki talak suresinin tefsirindeydi dedi. O hatim yaptı yok seneler evvel deme o zaman talak suresi. Aklına ne kaldı dedim? Ben de burada bir yer çaktırıyorum ona tahta işler. Ya dedi üç dalak bir sayılır dedi dedi. İyi yapmışsın dedim sen. <gülüyor> ya bu tefsire gidilir mi? Bu sohbete gidilir mi? Bu rezillik değil mi ya? İşte millet bu durumda. Bir de tefsire gittim diye. Hiç. Üç dalak bir sayıyor ya. Ya Kur'an'da söylüyor sana. talakum talakü merreten. İki kere boşadın geri dönüşüm var. 2 kere de var. Feym sakın bir marup. Evtesiyon biliyorsan 2'den sonra ya tutarsın diyor yasalarsın diyor yani ya 3'üncüyü verirsin salarsın ya diyor geri dönersin. E Kur'an söylüyor sana. Feym talleka fe la tahillu min ba'du hatta tenc'azf ja'ayra. Ama diyor 3'üncüyü de boşarsan bir daha dönüşün helal olmaz. Ancak ne şartla? Zevci ahar. O kadın iddeti bitecek, 3 ay kadar geçecek, başka bir kocayla evlenecek, o başka kocayla da mutlaka en azından bir kere cinsi münasebet tatması lazım, şart. Ondan sonra o koca da onu boşarsa, ondan sonra bir iddet daha tabii ki, çünkü cinsi münasebet olduğu için, 3 e, ayda en az oradan iddet bitecek, sonra bunlar dönüp birbirini alırsa o zaman helal olur diyor sen ayet bu kadar meseleyin ağırlığını, ciddiyetini, önemini söylüyor sen gözün üçünü bir sayıyorsun nasıl iş ya Bakara suresi ayet bu İbni Teymiye böyle demiş ya bu kadar İslam alemi 1400 senedir ne demiş, onu bırakıyorsun da bir İbni Teymiye iş olur mu zaten adamı hapse attılar o zamanki şeriat devletinde şeriat alimleri tövbe et dediler tövbe ettim dedi çıktı bir daha kandırdı Yine bu görüşleri tekrarladı, etti falan. Allah göktedir diyor, benim gibi kürsüden iner diyor, bir şeyler dedi. Çok alim ama ne yapalım, böyle yanlış işler yaptı. On sonra idam edildi yani şeriat devletinde. Bütün alimlerin kararıyla yani. Bu adamın görüşüyle olur mu bu senin? Niçak gibi bir müessese yahu. Baştan i̇şte millet, yani demin dedi mi hile-i şeriyeyi bulsa, hile-i şeriye demek, şeriatın çözümü, çaresi demek. Yani... Ama çözüme çareye bakmıyor ki sıkıştığı zaman o çözüme uyamayacağını anladığı zaman ne yapıyor? Koy veriyor gitsin. Zaten şu hocaya göre fetva var diyor. Halbuki o hoca hoca değil ki. Onun fetvası muteber değil ki. Sen fetvası muteber bir alimden fetva alacaksın. Yoksa öyle hoca çok bulursun kafana göre. Allah Allah. Şimdi şu memlekette fetva alınamayacak iş var mı? he hoca hoca ararsan. Fetva alamayacağın bir iş var Her güne fetva veriyor bu hocaların bazıları. Böyle şey olur mu? Din senin oyuncağın mı ya? Doğruyu söylersin adam yapar yapamaz. En azından helalı bilir. Haramı bilir. Yaptığı günahsa günahı bilir. En azından tevbe eder. Adama günah diyor ki bu günah değil diyor. Bir de adamı dinden çıkarıyor gavur ediyor. Adam bu sefer diyor ki bu hoca dedi ki bu haram değil. Ya bari adama haramı dede de yapamıyorsa günahkar olsun. E sen niye adama harama helal diyorsun? Ne diyeyim ne diyeyim ya? Nereye gideyim? Peki hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberi duydu. Ne buyurdu? Men yuka şuhane nefsihi ve yut'u rabba ve darahu. Şimdi bu adam dedi nefsinin cimrilik kuyundan kurtuldu bu amca. Ne yaptı? Bütün malı yeğenine verdi. Her insanın nefsinde ne var? Tutuculuk var. Hırs, şuh her insanda var. وَمَنْ يُقَ شُحَّ نَفْسِ فُوْلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ diyor. Kur'an-ı Kerim'de Haşr Suresi'nde nefsinin sıkıcı, tutucu, cimrilik kuyundan korunan bak kur, kurtulan, uzak duran demiyor. Korunan yani Allah koruyacak yani. Allah korusun bizi. Korunan ancak onlardır felah bulan. Korunanlar ancak onlardır felah bulanlar diyelim. Şimdi kim nefsinin cimrilik kuyundan korunur da Rabbine böyle itaat ederse o kadar büyüklü parayı tamam yavrum ayet geldi demek ki bu benim hakkım olarak cahiliyet devrinde böyle biliyorlar. Daha İslam yeni gelmiş. Cahiliyet devrinde ne diyor yetime bakarsa diyor bütün malı diyor bakanın diyor. Cahiliyet kanunları böyle. Ebu Cehil kanunları böyle. Onun için adam da bunu bilmiyor. Ayette geldi bu iş yeni belli oldu. Dedi ki tamam Allah'a, peygambere itaat et. Büyük günahtan Allah'a sığındım. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kim nefsinin cimrilik kuyundan korunur, kim böyle Rabbine itaat ederse o kişiyi darı selam olan selamet yurduna, cennetine konacak. Yani dünyada evine nasıl gidip konarsın kendi malına, cennete böyle konacak. Şimdi bu delikanlı genç yani de bu erme yaşları 12 13. Malı aldı. Bütün malını alır almaz çok da bir mal hepsini Allah yoluna infak etti. Allah. Ya cihata verdi. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da duyunca buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tebetel ecru febekiyel vizru. Ecir sabit oldu mesuliyet yükü geri kaldı. Şimdi sahabe bunu anlamadı. Dediler ya Rasulullah bundan ne kastettiniz? Se sevabı sabit oldu. Mesuliyet yükü de baki kaldı. E şimdi bundan bir şey anlamadı. Yani Arapça bilmekle olmaz ki bu iş. A sahabe Arap ama işte şerh lazım, izah lazım. Öyle hemen ayetin lügat manası, hadisin lügat manası olmaz. Bak sahabe soruyordu bir şey anlamadık. Lügat manası belli ecir sabit oldu, mesuliyet vebal baki kaldı. E mesuliyet niye baki kaldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e dedi, keyfe bek el vizru, mesuliyet nereden kaldı, niye kaldı, bu çocuk ne yaptı? Aldı, hepsini hay hayra verdi. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, tebet el ecrü lil hulam ve bek el vizru ala valideyi. Bütün sevaplar bu çocuğun, bu çocuk hakkında sabit oldu. Bütün malın sevabı ahirette buna verecek. Fakat sorumluluğu, hesabı, kitabı kime kaldı? Babasının üzerinde kaldı. Niye? Babası nereden kazandı acaba? Anladınız İslamiyet'in inceliğini şimdi? Çocuk sevapları kaptı, isterse o mal çalıntı haram olsa da çocuk ne bilsin onu? Çünkü Allah yoluna verdi, çocuk sevapları kaptı ve soru hesap kime kaldı? Ölmüş babasına diyecekler ki bu parayı nereden kazandı? Ama senin çocuğun bunu hep hayra verdi diye ona sen muafsın demeyecekler. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Türkçemiz iyidir. Normal konuşuyoruz ya. Ben size profesör lisanıyla konuşmuyorum. Türkçe, lügat. Böyle bir dinimiz var, böyle ince bir kitabımız var. Böyle bir efendim, şeriatımız var, sünnetimiz var, ümmetimiz var. Bunları hesap edeceğiz. Akıllı kişi ne yapacak? Nefsini diyor Ruhul Beyan sahibi, ismahlakarde kötü ahlaktan tezkiye edecek, kimsenin hakkına tamam etmeyecek, az olsun çok olsun fark etmez. Efendim en ufak bir hak bile olsa küçük bir hak bile, yani öyle bir ince ki bu şeriat Bakın şurada bir şey gördüm de aklım şaşırdım ya, küçük büyük demeden diyor bütün e, kul haklarından. Ferahat edecek kendisini temizleyecek bakayım bulursam size söyleyeyim sırayla gitsek de gelecek ama evli Allah'tan bir zat yani başına ne geldi ahirette kul hakkı meselesinin önemine dair Gece gelirim oraya şimdi, düz gideyim de. Ne yapacak kişi? Nefsini tamahkarlıktan kul hakkına, taarruzdan tezkih edecek. Sekiy olacak, cömert olacak, dullara yetimlere. E, sahi, bazil olacak malını ifade edecek onların bir kaderili imkanı tabi herkes gücün hüspetinde haklarına riayet edecek İbni Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor altı günah var adamın ocağını batırır tevbesi yoktur şimdi tevbesi yoktur deyince ehli sünnete göre her günahın tevbesi var mıdır vardır o zaman tevbesi yoktura ne mana vereceğiz ne mana vereceğiz tevbe, tevbe nasip olmaz tevbe etse kabul olur ama bu günahlara kolay kolay tevbe nasip olmaz anlatabildim bu iyi bir kayıttır önemli bir kayıttır ekrümalil maliyetim yetim malı yerse bir adam yetim malı yerse buna tevbe nasip olmuyor Allah Allah ve kadfil muhsane Namuslu kadına erkeğe iftira atarsa Bu iftiracılara da ne olmuyor? Tevbe nasip olmuyor. Şimdi bana iftira attılar mı? Allah Allah. Tutturabildiler mi? Allah Allah. Ama kardeşim bizim Müslümanlardan bile buna inananlar var. Allah Allah Açık kadınlar şunlar bunlar hava alanlarında hepsi başıma geliyorlar. Aman bize hakkını helal et baştan bir acaba dedik sonra tövbe ettik helal et diyorum helal olsun namazsız sizler bile ha, helallık istiyor yani ama bizim bazı müslümanlar o hoca o yeminler eder yalan yere yemin eder o hoca öyle bir yemin eder göğü yere indirecek yeminler eder ama sahtekardır o yapar öyle işleri o Ya be namussuz adam insan ticareti yaptık mı biz kimseye saldırdık mı biz Çetelere destek verdik mi biz? Bunu nereden uydurdunuz bu gökler yere iner. Esas bu iftiralardan gökler yere iner <gülüyor> Namuslu Namusluysan iftira edersin. Tevbesi yok. Ne demek tövbesi yok? Tövbesi kabul o etse kabul eder ama tevbe nasip etmez. Bu iftiracılık acayip bir şey. Vel firar nezahf kaçmak. Yani Allah yolunda harbe gitmiş İslam ordusu orada şey oluyor. Şey adam kaçıyor. Yani saftan, harp safından kaçıyor. Bu da en büyük günah. Tevbe nasip olmaz. Ve sihrü büyü. Bu büyü yapmak Allah'ım ya Rabbim kadınlarda bir fazla diyorlardı. Şimdi erkeklerde de arttı. Büyü yapıyor birbirine ya. İşi bozulsun, kısmeti kapansın, ayağı ağa Şöyle olsun ya. Bu büyü nedir ya? Papaz büyüleri, Hristiyan büyüleri, bilmem neleri. Bu büyü yapanın da imanı selamette kalmaz ya. Yani. Tevbeşi kabul olmaz. Ve şirkü billah, Allah'a ortak koşmak, <gülüyor> Allah ortak koşmak günah sınıfının da zirvesinde ya. Yani. Vekatü Nebiyimle enbiya, peygamberlerden bir peygamberi Öldürmek. Peygamber Efendi babamız hacı Ali aden sorardı Allahü Teala'nın affetmeyeceği e, günahı sormuyorum evladım. Yani affetme affedemeyeceği günahı sormuyorum evladım. Affedemeyeceği günah yok istersen ki da affeder. Affedemeyeceği günahı sormuyorum. Affetmeyeceği yani affetmemeye karar verdiği günahı soruyorum. Hani biz ne olarak biliyoruz? E, hepimizin bildiği şirk yani imansız ölenin. Afetmedi kesin değil mi? İşte bir de fi bi bi bi Bu ayet okurdu. Sonra buyururdu ki işte, Allah'ın adletini inkar edenler işte bu şirk. Bir de peygamberlerden birini öldürenler bir de adaleti emreden, iyiliği emreden, emri bil maruf yapıp kötülükten ne yeden vaizleri öldürenler. Hey gidi Hızır Hoca'yı öldüren, Bayram Hoca'yı öldüren, İskilipli Atıf Efendi'yi öldüren, öldüren, öldüren. Kemahlı Abdullah Efendi'yi öldüren değil mi? eşadar bilileri, iyiliği emreden birini öldüren, onları can yakıcı azapla müjdele onların amelleri dünyada ahirette mahvoldu işte oradan derdi ki efendi babamız biri şirktir biri de evladım peygamberi ya da vaiz eden iyiliği emredeni öldüren derdi mevlanı affedemeyeceğini sormuyorum affetmeyeceğini söylüyorum budur derdi bak burada da o da geldi peygamber öldürmesi evet bu ilanları siz yapın da bana niye ilan gönderiyorsunuz he ha beni böldün ha öyle de böldüm böyle de böldüm ben şomuza bir nefes alın bir şey içim al yine sen yap afer hacı oturuyorsun orada afer oraya ben bile su içeyim daha 34 gz 6358 34 gz 6358 araç. acil kaldırılması lazım kardeşim bir zahmet yol açmak imandan Yine buyruluyor, içinde yetim olan eve müjdeler olsun, içinde yetim olan eve yazıklar olsun. Allah Allah, hoca cevende bir şey anlamadık. E ben de anlamadım. Sonra anlatıyor işte. Diyor ki, yetimin hakkını ikramını değerini bilen bilersen, Ahabul Buyut ile e, Allah beytün fi Allah'ın en sevdiği ev, içinde ikrama mazhar olan yetim bulunan evdir. Başını okşarsalar, yedirirseler, içirirseler, o evi en çok Allah o evi seviyor. Ama hakkını bilmezseler yetimi döverseler, Allah mağaza babası ölmüş, çocuğu döverse falan, o zaman ne olur? Vay o evin haline, o evin halkı, o amcasıydı, karısıydı, yengesiydi kendi çocukları hepsi lanete çarpırlar, hepsi melondur çünkü o yetimi ağlattıkları için. Evet. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi, dedi ki: "Yanımda bir yetim var, büyütüyorum fakat şımarık. Evini altını üstüne götürüyor. Buna birkaç tokat atabilir miyiz yani?" Hece: "عندي mi مما bu? Yanımda yetim var, bir sopa atacağım dedi. Neye göre atacağım yani? Sonra da "Ben de sopayı yemeyim mi ahirette?" dedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acayip bir kaide verdi mimme bu veledek kendi çocuğunu neden sebep dövüyorsan kayde kıyası ona göre yap kendi çocuğunu ha yani ne demek bir yerini kırmadan e, acı çok acıtmadan bir baba evladına terbiye için e, ufak tefek nasıl dövüyorsa yani baba evlat ilişkisi bu da senin çocuğun gibi düşünürsen e, ben bunu zaten kendi çocuğuma da yapıyordum diyorsan Allah ondan sana azap etmez ve lakin e, tabi ki Fuzel İbni İyaz hazretlerinin de sözü var burada diyor ki öyle tokatlar vardır ki diyor e, yetime pide yedirmekten daha faydalıdır yani edepli terbiyeli yetişir terbiyeli yetişince de tabi babası zaten yok onun için e, ne demişler leysel yetimul lezî gadmâ tevaliduhû belil yetim yetimul ilmi vel edebi Eski hocalar okurlardı bunlar biz Rize'de icazetlere gelirlerdi yaşlı hocalar. Talebeler icazetinde derler. İlim hakkında da bu. Yetim o kimse değildir ki babası ölmüştür. Yetim o kimsedir ki ilimden ve edepten mahrum olmuştur. E şimdi terbiyesiz olursa babası olsa da yetimden beter. Şımarık çocuk. Burada dengeyi kurmak lazım. Ama diyor tembih Gafil'in eserinde İmam Takı Ebu'l-Leysi Semerkanti Hazretleri, dövmeden terbiye verebiliyorsa diyor, hiç fiske atmamaya çalışsın. Çünkü illa da tokat atarak olmaz bu Dövmeden tedip ve terbiye mümkünse, bunu yapsın, sakın dövmesin. Çünkü diyor yetime tokat atma işi, Tamam sebepli de olsa kendi çocuğuma vuruyorum bu noktada bile olsa zor iştir diyor. <gülüyor> Yine kendi çocuğuna da benzemez yani. Babası toprak altında kaybolmuş. Ve burada bir hadis-i şerif var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. <gülüyor> Yetime dayak atıldığı zaman rahman onun ağlamasıyla titremeye başlar. Arş sallanır. Feyekulu Allah ya melaketî men ekellezî gayebte bâ ve âlemu bih eder ey benim meleklerim babasını toprağın altında kaybettiğim min çocuğunu kim ağlattı? Ya soruya bak halbuki mevla bilmiyor mu kimin vurduğunu biliyor ama hikmeti ilahiye soruyor Tekulul melâiketü rabbena la ilme Melekler yarabı ya Rabbi biz ne bilelim o İstanbul'da mı şu sokakta şu mahallede kim kime ne tokadı mı melekler bir şey o kadar bilmez ki. Biz bilmeyiz sen bilirsin. Âlem <gülüyor> Mevla buyurur ki Fe'inni usidukum enne men erdahu qurdhu min Şimdi bu yetim çocuk darıldı ağladı ya kim bunun gönlünü hoş edip razılığını alırsa kıyamet günü kendi katımdan ben de onu razı edeceğim şahit ediyorum sizi madem bilmiyorsunuz kimin vurduğunu kimin ağlattığını bunu bilin o zaman şahit ediyorum sizi anladın yani yetim meselesi acayip ben size diyorum ya aşure gününde şurada burada hep anlatıyoruz ya yetim başı sıvazlamak amelleri sayıyoruz mübarek günlerde işte yetimhaneler tabi tabi herkes de yetim sokakta da rastgele de yetim bulanmak her zaman olmaz yetimhaneler var değil mi yine var evet. evet. Ya böyle işte hayır sahibi vakıflar kuruyorlar. Ya yetimhane yapmaları lazım. Bu zenginlerin. Çok paraları var bunların ya. Ne iş yapıyor bunlar ya? Ya Suriye hep yetim kaldı. Irak yetim kaldı. Afganistan yetim kaldı. Ya bir yetim, Vallahi paramız olsa yapsak ya inşallah. Yani yetimhane yapılsa millet de gelir ziyaret eder. Başını, yetimi başını sıvazlasa başındaki kıl kadar sevap alıyor ya. Ya. Onun için müjdesi de çok tehlikesi de çok. Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a vahyetti ki: "Kün yetim kel rahim. Ba'l kema tezeru kedalike tahsudu." Bir yetime karşı nasıl ol? Şefkatli baba gibi ol. Ey Davud! Şunu iyice bil ki nasıl ekersen öyle biçeceksin. Yani ne yaparsan karşılığını göreceksin. Yetimlere iyi muamelenin daha ahirette hayrı ve ecri büyük olacak. Evet. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben zaleme yetimen ve''tedâ fî nefsî kânellâhu khasbâhu. Kim bir yetime zulmederse, kim onun hakkını gasp ederse, Allah onun hasmıdır. Ve men Allah kimin hasmıysa onun yeri cehennemdir. Evet. Ebu Hurayra radıyallahu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. beytin <gülüyor> fil Müslümanlar içinde en hayırlı hane kendisine ihsanda bulunulan bir yetim barındıran ev. "Ve şerru beytin minel muslimine beytin fi mun" en şerli ev müslümanların haneleri içerisinde içinde kendisine hakaret edilen kötü muamele yapılan bir yetim barındıran evdir Allahü Teala hazretleri afiyet ihsan etsin. yani yakınlarımızın etrafımızda bize yetim bakmayı nasip etmesin yani yetim bıraktırmasın ama yetim kaldıysa da Allah'ım hayırla bakmayı nasip eylesin Amin. Yetim bakanlara da Allah'ım çok yardım eylesin. Amin. Fakat tabii şimdi bazıları da bu şeyden ne buyuruyor hadis-i şerif? En ve kafilu'l-yetimi fil cenneti Böyle yapıyorduk Allah'ım böyle. İki parmak. Bu meşhurdu. İki parmağı çok gösterirdi. Yetim bakanla ben cennette ne gibiyiz? Şu iki parmak gibi. Çok meşhur bir hadis-i şerif, değil mi? Hadis-i: "Emme'l-yetime fe duhada ne diyor? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de neydi? Babası vefat etmiş. Yani yetim demeye de dilimiz varmıyordu. Varmıyor ama işte. Babası vefat etmiş idi. Buludan evvel. Onun için yetime sakın kovma. Yetimi kahretme. Yetimi kapı dışarı etme. Ona ikram et. Ona değer ver. Onun için cennete iki parmak gibiyiz. Bazıları da işte bunu şey diyor. Yetim bakmış, yetim büyütmüş. Bu sefer namaz kılmıyor. On sonra kadın kafası açık geziyor. Yahu teyze yenge işte başını kapat haramdır günahdır ben yetim baktım sus diye sen. <Gülüyor> ben diyor cennette böyleyim diyor. <Gülüyor> ya tamam hacı anne Allah razı olsun yetim baktığında şimdi bu namazın yeri başka. Örtünmenin yeri başka yetim bakmanın yeri. hepsini aşure çorbasına çevirme ya. Birbirine katma karıştırma şimdi yani sadece de yetim baktım diye tamam Allah Müslüman olduktan sonra bir amelinden de adamı cennete koymaya katildir yani bunlar İslam'da da var hadislerde ama biz işimizi ne yapalım sağlam yapalım kardeşim çift ilkiş yapalım ya her işimizi sağlam yani sadece de yetim bakmakla da kurtulun sanmayalım ama elbette ki e, hayrı büyüktür fazileti büyüktür evet şimdi Yine bu sayfada birkaç e, ayeti kerime ileride ne buyuruyor? Estağfirullah şimdi buraya bakalım. Gerçi bunu bugün çok uzat, Bunu da bir dahaki derse bırakalım olmazsa. Yani yetimlere ne zaman malları verilecek meselesine e, bir dahaki derste de konuşabiliriz. Çünkü o ayette 48. farzda da e, o geliyor. Ama biz burada yetim dersindeyiz. Madem onu bir bir arada söylesek o da daha iyi olacak ve yeti ama şimdi yetimlere malları ne zaman verilecek bu diğer adı yetimleri imtihan edin diyor imtihan edin ne demek sınayın deneyin yani aklı kemale ermiş bir maldan anlıyor mu malı ziyan eder mi harcar mı çaldırır mı çarptırır mı imtihan edin hatta eda beleğun nikah Nikah çağına geldiklerinde, nikah çağı ne demek? Ergenlik yani, buluverdikten sonra evlenebilir ya. İşte nikah çağına geldikler buluverme meselesi. فَيْنَا sümmünüm ruş رُشْتَ Bakarsınız ki, e, Salah e, dinlerinde e, dindarlığı var, tasarrufat vecihlerine hidayeti var. Yani e, beceriksiz değil, is müsrif değil saçmıyor, savurmuyor, malının kıymetini biliyor, ticaret yapabilir, kar edebilir, emanet verebilir falan. Fetve'u ileymen vâlehûm. Bu lu'a erer ermez, hiç geciktirmeden, bakın ki aklı başında hemen mallarını verin. Ama bu ayeti gelmeden anlaşıldığına bakarsan, bu lu'a ermiş. Yani ne diyeyim sana horoz gibi ergenliği var. Ama akıl başında Yok, saçıyor, savuruyor. Buna malı verilir mi? İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Hazretleri diyor ki ebedi malı verilmez diyor. <gülüyor> adam 40 yaşında benim gibi bir adama mal verilmez mesela. Kafam yerim dedi. Bütün her şeyi kaybettik. 40 sefer iflas ediyoruz ya. Ben nasıl mal vereceğiz? E, çok akıllı gözüktüğüne bakma bazı kere delilerin tımarhanede de öyle akıllılar var. Ha, doktoru da kandırdım diyor sonra. <gülüyor> Tabi. Anladın? <gülüyor> Doktorlar da imtihan ediyor. Akıllandı mı, akıllanmadı mı? Taburcu edelim mi? Etmeyelim mi diye. Anladın? Veriyor ona şeyi işte bir şunu say bakalım. Posteki deli posta gibi falan. Ondan sonra sayılmaz diyor bu bilmem ne diyor aa doktor diyor, akıllanmış bu yap sayılma sonra giderken de ki nasıl da atlattım onu diyor onunla mı uğraşacaktım sayma diyor <gülüyor> halbuki sayılmayacağını bilmiyor yani sayılabilir diyor ya. Yani. bu doktora atlattım şimdi adamı iptal edersin adam da seni iptal eder o senden de aa akıllanmış bir de bakarsın akıllanmamış yani bir de düğmeye basmış ses gitti kitap düğmeye basmış herhalde bırak mı diyor ne diyor kitap yoruldu diyor sizin için ha. İmam-ı Azam Efendimiz ne diyor? Şimdi ona bakalım bir de şimdi. İmam-ı var, bir de kim var? İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu. Anh. Diyor ki 25 yaşına kadar beklenir diyor. Bir çocuk ergenliğe ulaşmasa, ulaşmasa, ulaşmasa. Onun buluğu yaşı kaçta hesap edilir? 18'de. 18'in üzerine diyor. Yani yaştan ergenlik. Normal ergenliği olmadı. Yaştan ergenliği kaçtan hesap ederiz diyor. 18. 7 senede İslam'da çok önemli. Çünkü Nur'un bir salat liseb'in hadis-i şerifte diyor ya 7 yaşında namazı emredin. 7'nin de önemi var. 18'e kadar erkekliği bu lua eremedi. 18 olunca bunu efendim ergen sayı, sayacağız. Yaştan yaş haddinden kurtaracak. Ama bu durumda üzerine diyor bir de 7 koyalım. İmam-ı Azam 7 de eklersek ne eder diyor 25 eder 25'e kadar bu e, beklenir diyor ondan sonra artık akıllandı akıllanmadı adamın malı ne yaparsa yapsın 25'ten sonra verilecek diyor <gülüyor> İmam-ı Azam öyle diyor radıyallahu teala i̇mam ne diyor e, ebedi diyor aklı başında yoksa diyor ama bizim millet de şimdi bunun aklı başına gelmedi diyor parayı yemek için <gülüyor> parayı yemenin yolunu bulmuş bu çocuk akıllı değil Lan adam parayı görmedi ki nasıl akıllansın ver parayı belki akıllanır da parasız herif kullanacak akıllanacak adam o para geldi mi eline cebine para geldi mi akılda başına gelir belki ne biliyorsun değil mi şimdi ama vermemek isteyen de onu bahane eder bence İmam-ı Azam doğru dedi değil mi ver adam parasını ya, sana ne babasından kalmış ya <gülüyor> sakın israfla Efendim ne yapmayın, yetimlerin malını e, böyle e, az çok ya, illa yani israf etmeyin derken azıcık yiyebilirsiniz demek değil ha. İsraf haddini aşmak demek, zaten onun malı senin haddine değil. Hiç onun malını yemeyin vebide aran, hani harcamaya tüketmeye koşturmayın, niçin en yetmeru? Ya bu şimdi yakında bu çocuk ergen olur, ergen olmadan bunun malının tasarrufunu şeriat bana vermiş. E bu şimdi 12 yaşında falan ergen olunca da benim buna akıllı başında da bir çocuk malı vermem gerekecek. İyisi mi ben şimdiden biraz harcamaları artırayım. Eve koltuklar alayım, arabayı değiştireyim. Çocuk da 12 yaşa buluyor erdi mi? Al yavrum babandan 50 lira kaldı. <Gülüyor> ya böyle olur mu sapık mısınız? Nesiniz diyor Mevla ya. Yapmayın böyle acele etmeyin. Kimden kaçırıyorsun ya? Ha, göya Ulu Erdi mi tam şerata uyacak ya takva ya hoca. Hacı efendi. Hacı efendi çok takva. Şimdi buraya erer vermez verecek. Onun için önceden yiyor. Biraz masraf yapayım da diyor. Kalanı vereceğiz diyor yani. Hey gidelim. Yetimin Rabbi yok mu? Babası yok ama Rabbi var. ben en ganiyen. İçinizden velisi vasisi yani illaki babası amcası olmaz vasiyetli vasisi de olur yakın akraba uzak akraba devlet birine verir yani kimsesi yoksa ne olacak Birine bak biri bakacak ona vasisi olur <gülüyor> zengin olan fel aman iffetli olsun onun malından parasından birşesinden hiçbir şey yemez ve menkâne fakiran şimdi geleli yetime kalmış 10 trilyon kim bakıyor? Amcası, amcası da asgari ücret. askeri değil ha. Bizim millet hep askeri ücret diyor. askeri olur mu? Esgari. Esgar yani en küçük demek. Asgari, asgari ücret dedikleri de esgari yani. Arapçadır o zaman. Bizim de askeri ücret diyor. Askerle ne alakası var? Burada? Esgari ücret yani. Size lügat dersi de veriyorum. Her şey bedava ya. Geçiniyorsunuz ya. <gülüyor> Ondan sonra 500 milyalık milyarlık bir soruyu cevaplayacaksınız, parayı alınca da hocadan öğrenmiştik demeyeceksin. <gülüyor> zengin olan diyor yemesin diyor. Ya senin durumun iyi, yetiminde var on trilyonun, sana ne sen sende var kaç trilyonun? Yeme bir, bir kuruş bile yemesin diyor. Kendinden versin diyor ya, kayrına baksın. Ama ve menkane fakiren, çocuk fakir, zengin, bakan fakir. E şimdi zaten adam kendi çocuklarına yemek getiriyor, zorlanıyor. E bir de bu yetime nasıl verecek? Yetimin parasını sakla sakla sakla. E kendi aç. Fel kül ona izin verdim o yesin diyor. Nasıl yesin diyor? Bilmaruf zarureti kadar şeriat örfünde takdir edilen zarureti, masrafı, sayi, gayreti, hizmeti Hesabını doğru yapsın. Öyle bir kıldan ince kılıçtan keskin bir hesap ki yetim işi yani Mevla görüyor diyor zarurete kadar yesin. Tofa Şahin arabası var diyor para bol diyor bir Mercedes alayım. Ulan zaruret öyle olur mu sana? Ayağını yerden kestin işte çoluk çocuk donmasın üşümesin yetimde yolda kalmasın tamam aldın bir arabada. e şimdi oradan oraya gidene kadar seni ne süper araba alıyorsun çocuğun malından ya olmaz öyle Olmaz. Maruf ile yesin. Ne demek? Örfe uygun, dine uygun, akla uygun, şerata uygun. Çünkü şöyle bir mesele var. E, bu yetim meselesi çok ciddi şekilde Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde, hadislerde geçince e, sahabe-i kiram e, dediler ki biz bu işin sevabında değiliz. Yani yetim bakalım diye sevap alacağız, cennete gireceğiz derken cehenneme gireceğiz ya. İyi mi dediler? Hani derler ya kaç sevaptan kurtul günahtan diye laf vardır. Çok doğru bir laf değildir. Bazı yerini bulur. Bazı yerini bulur. E şimdi efendim, herkesi kendine göre bu değişebilir. Mesela tavaf, tavaf sevap mıdır? Sevaptır ama karı kız karışık tavaf yapılıyor. Adamın birine, benim gözüm takılıyor onun bunun karısına kızına diyorsa, sen kaç sevaptan kardeşim kurtul günahtan. Tavaf farz değil, sen otelde kal. Sen gittin Mekkeye otelde dur kardeşim, orada haremde ona buna bakıyorsan gel moriz. Yani sevap yapacağım diye günah, e girmeyesin. Her yerde bir değil ki burası da taksim meydanı değil kardeşim. Kabe burasıdır. Günahlar da kat kat olur ya. Yani. Bu yerine göre bu lafın doğruluğu var ama genel bir kaide olarak doğru bir laf. Değil yani onları da söyleyelim Şimdi ne diyoruz Sahabe dediler ki ya Allah biz dediler Bunları bakamayız bu yetimlere neden En ufak kıl kadar bir şahat. Şey onun parasından bir şey geçecek koyunu var Koyunun sütü e o süt aldı Dedi ki benim çocuk işte o sütü Oho biz cehenneme mi gireceğiz ya Yetimin var on koyunu Oradan sardım bir bir kova süt O içme bu yeme ne olacak süt bozulacak Bizi Ayet-i Kerime o zaman ne geldi Ne geldi ve şalûne ki yetama? Sana yetimlerden soruyorlar. Yani bu meselelere kul islahu Onların iyiliğine çalışmak, mallarını artırmak, büyütmek çok hayırlıdır. Çok ibadet gibidir. Yani 10 koyununu yaptım bin koyun. Geldi bu blu'a erdi. Sen de babandan 10 koyun kaldı evladım. Al sana 2000 koyun. Bu çok büyük cevap. Ama e, tabii ki sen bunu ee, sevap yapayım derken bana da malıma karışıyor işte ben istifade ederim sütünden içerim günahımı girelim diye korkuyorsan o zaman bırakırsın on koyun on koyun bakımsız kalsa ölse falan bir koyun bile kalmaz. Bulu erene kadar çocuk on iki yaşına kadar bir koyun bile kalmaz ne olacak? Onun için Mevla buyurdu ki ve tuun fe ihbanukum. Şimdi aynı sofrada yersiniz, aynı koyunun sütünden çoluk çocuk ailecek fakirseniz içersiniz. Böyle birbirinize karışırsanız, görüşürseniz onlar da sizin kardeşinizdir. Yani yetimdir ama onlar da sizin Müslüman din kardeşinizdir. Şimdi o zaman burada neye göre tespit yapacağız? Vallahu alemul mufside minel muslihi. Allah kötü niyetli olanla iyi niyetli olanı birbirinden ayırır. Kim haddini aşıyor, kim haddinde kalıyor Allah onu bilir. Kim kötü niyetli fesat çıkartmak istiyor, kim yetime yararlı olmak istiyor Allah onu bilir. <gülüyor> Allah isteseydi sizi öyle bir sıkıntıya sokardı ki öyle bir çizgi çekerdim ki diyor canınızı çıkarırdım diyor. Ama size pay verdim müsaade böyle Birlikte yemek içmek aynı bu ayetten dola çıkarak mesela ne diyorlar? Yolculuğa çıkıyor bir kafile. Beş on arkadaş bizim de başımıza gelen emri bir muarfa çıkar çocukluğumuzdan beri minibüsle emri muharfa çıkıyorduk. E şimdi ben hatırlıyorum çocukluğumdan falan para toplanır bir emir seçilir, sünnetleri var e, içimizde bir emir seçelim reylen 5-10 kişi bazı çıkardık 6-7 en az bir emir seçilir, ondan sonra yolda masraflar var e, yolda masraflar Şimdi aslında milletten para almadan evlerinde misafir kalmadan e, vaaz etmeye gitsek en iyisi nedir? odur ama öbür türlü e, gidip de millet... ama adam seni hakikaten çok severek çağırıyor Onda misafir kalabilirsin. Ama öbür türlü, ya geldik buraya size vaaz etmeye, bize kim bakacak şimdi? E böyle vaaz olur mu ya? Ondan sonra gitmişler eve yatacaklar. E yemişler, içmişler. Bir de sıcak süt istiyorlar. Ve mübarek kadar Şimdi o da diyemiyor ki sıcak süt, ev sahibi Bu ki. efendi sıcak süt içmeden yatmaz. O öbürü için diyor, o öbürü için. <gülüyor> böyle vaazlık olmaz ki. Efendi Hazretleri derdi ki, yahu peygamberler tayak yiye yiye vaaz ettiler. Nuh gide ikide bir tayak yiyordu. Siz böyle yiye içe olup mu derdi. Biraz sıkıntı çekin ya. Ama hakikaten gönül hoşluğuyla misafir eder, tamam. O gidilir, o sünnettir. Ama zaten İslam'a yeni ısınacak adamın evine e, gidilip de zahmet verirsen adam soğur. Buna dikkat etmek lazım. Onun için e, aslında nedir? Yolculuğa çıkanlar kendi aralarında ne toplarlar? Para toplanır mesela ben bunları yaşadım tabii çocukluğumdan beri bu cemaatın içinde olmaması Şimdi bilmiyorum nasıl yapıyorlar bu usuller kaldı mı da o para ortak bir şeyde toplanır. Ona göre mesela 5-10 gün gidiyorsun bazen 20 gün bir ay efendi hazretleriyle de çıkardık bir ay falan. Karadeniz'den oradan Bayburt'a aşağıdık, Çaykara'dan ağrı, oradan Sivas, Erzincan böyle hep usulleri var yani Emri bil maarif'te ki uzun yollar var. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Efendim bu paradan harcanır. Şimdi burada bir fetva meselesi oldu. Nedir o? Yahu kardeşim burada 200 lira toplandı ortadan para. Ekmek alınıyor, karpuz alınıyor, bir şeyler alınıyor, sofra kuruluyor bir yerde yeni, yeniyor şimdi. Adamın biri yarım ekmek yiyor, birisi bir dilim. E şimdi para ortaya verildi, bu şimdi hak geçti mi? Anladınız mı? Hiç düşünürüz mü böyle bir şey? O zaman bizde ne kim götürürse o yiyor zaten ortada ne bulursan seni. Ya kardeşim işte adam inceliyor bunu. Adam diyor ki vaaza çıktık, hayra çıktık ama şimdi diyor herkes ortak para koydu ama ortak yemiyor. O çok yiyor, boğaz yiyor. Ha, bu ayetten alimler fetva çıkarttılar. Yetim meselesinde ne diyor? Karışırsanız hesap karışır, herkesin lokması sayılmaz, onlar da sizin kardeşinizdir. Allah kötü niyetliyi, iyi niyetliden seçer ayırır. Yani niyetin kötü olmadıktan sonra, yani iki lokma sen fazla yemişsin, bunu da Allah sormaz diyor. Ama istesem sizi sıkıntıya sokardım ha. İnce hesap yapmıyorum Allah buyuruyor, bunları affediyorum. Anladınız mı? <gülüyor> Mesela amel etmek yani. Fe idâ tefântum malum. Şimdi bu loğa erdiyse zengin olsun, fakir olsun, yetim malını ne yapacak? İade edecek. Mallarını onlara şartlara riayet ederek e, verdiğiniz zaman feşhidu fe aleyhim şahit tutun. Şahitsiz iş yapmayın. Şahitleri çağırın. Bunun babasından kalan mal şu kadardır. Al da teslim ediyorum. Sizi de şahit ediyorum. Hatta yazı da sünnettir yani. Değil mi? Sonra çocuk inkar eder. Eksik verdi dese sıkıntı. Allah'ın dinde günah olmasa bile e, mahkemelik olursun. Kullar bir laf eder. Ve kefa billahi Bütün kulların amellerini korumak, hesaba çekmek hususunda muhasip olarak Allah yeter. Emre muhalefet etmeyin. Haddinizi aşmayın. Başkasının hakkına tecavüz etmeyin. Hele ki yetim malı yemeyin. Çünkü bu sizi cehennem ateşine çeker. Yetim hakkı yemek kebair günahlardandır. Zaten kul haklarından herhangi birini e, yemek, Allah muhafaza etsin ahirette adamı iflasa götürür. Öyleyse ne yapacağız? Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Men <gülüyor> kânet indihumaz zilmetulliyakı yevşeyun felletihallel minhulliyum gableynel en la yekûne dînârun velâ dirhamun. Kimin bir kimseden eee Alacağı kimin bir kimsede hakkı varsa bir Müslüman kardeşine zulmetmiş tokat atmış malını yemiş e önce tuğlasını almış evinin inşaatına katmış neyse parasını almış emanet almış geri ödememiş yarın ahirette para pul geçmeyeceği gün gelmeden evvel bugün helallık alsın. Bu helallık almak işi işte onun için. Ama bizim millet özel işlere girip de şimdi ne aldım ne verdim onları detaya sokarsam zor oluyor. Bazı da diyor ki ben bir yerde çalışıyordum oradan para zimmetime geçirdim. Ondan sonra şimdi gitsem oraya desem ki şu kadar para sizden zimmetime geçirdim. E beni belki döverler şöyle belki bana hakaret ederler ben utanırım falan filan. Ne yapalım? E biz de ona diyoruz ki sen oranın kasasına bu parayı iade et. İlla ki ben işte buradan şu kadar para çaldım demenin demekte de şart değil. Mühim olan o parayı oraya bir şekilde iade Etmekdir. Tabii ki sahibi mi Tabii dükkanın sahibi değişmişse o, sen eski sahibinin hakkıdır o bu yeni gelen olmaz Ya yani sahibini bulup hakkını yad etmek lazım bazen de helallık istenemeyecek durumlarda oluyor yani insan utanıyor eski bir şey günler geçmiş şimdi adam gelmiş yaşlı başlı bu saatte diyor kaç sene evvel bir hak geçmişti yine mutlaka helallık almak lazımdır e bu sefer şimdi böyle de bir formül var işte hileyi şeriye diyorum ya şimdi yine hile içeriye geliyor nedir o adama gidersin dersen ki ne hacı abi ne var selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam işte dersin ki ben kaç sene evvel buradan bir köfte aşırmıştım bir tavuk kaçırmıştım Tabii o da diyemiyor şimdi o da sakallı falan ne diyecek ya bana diyor bütün haklarını helal et falan diyor o da diyor ki helal olsun falan bizim millete alışmış helal olsun helal et helal olsun öyle gider yani ha ama param varsa onu oraya iade etmekte de gerekir anladın ama bana da geliyorlar çok. bende uğraşan çok olduğu için ben, benim hakkıma çok giremez. O da be, haklarını helal et diyorlar. Bazı, işim rahatsa, şeyse falan diyorum. Helal olsun geçiyorum. Bazı durum ni hakkı diyorum. İşte o karıştırdın mı işte çıkıyor o zaman meydana ne oldu. Ne hakkı var diyorum ya niye helal ediyorum ki? Ne hakkımız var diyorum biz tanışmıyoruz. <gülüyor> Anladınız yani. Bazı öyle de şeyler oluyor. Adam da deşerse iş karışıyor yani bakarsan utanıyor mu utanıyor işte değme ben gülüyorum hemen. Helal olsun kardeşim sen namazını kıl da Evet İslam'a geldi ne helal olsun diyorum. Efendi babamız Hacı Ali efendi Hazretleri öyle derdi. Allah'a kul peygamberime ümmet olmak şartıyla bütün haklarımı helal ettim. Allah'a kul peygamberime yani İslam'ı yaşarsam ben sen de ahirette uğraşmam derdi. Ama ben tabii o kadar büyük bir evliya falan değilim. Ben öyle demiyorum. Ben uğraşırım. Ben uğraşacağım. Kabe'nin kapısı da orada bekliyor. İnşallah gittiğimizde efendim, kim ne yaptığını Allah biliyor. Herkes belasını bulacak. Bunda çare yok. Bu ırz namus işinde çare yok. Bu affedilecek bir hak değil. Bu iftiralar... Mutlaka belasını bulacak bunu yapanlar. Efendim. Şimdi helallığı bugün alsın. Alamazsa ahirete kalır. Ahirete kalınca ne olur? Salih amelleri varsa namaz oruç, had sekat, hak sahibine verilmek üzere onun amelinden ne yapılır? Orada para geçmediği için amel geçiyor. Senin 10 senelik namazın gider birine. 20 senelik oruç gider öbürüne. E sen de cız çıplak kalırsın. Bir daha dünyaya gelip namaz da kılamazsın. Ve in kâne ve in lemme kullu adamın sevapları bitti. Millete, hak sahiplerine dağıtıldı, dağıtıldı. Adam ne kaldı? Sevapsız kaldı. Veya zaten adamın sevabı da yoktu. Hem milletin hakkını yemiş bir de sevabı da yok. Karşılık. Uğudemî seyyâdî sahibî fâhûn bilâle. Bu sefer ne olur? Hak sahibinin günahlarından alını buna yüklenir. Bu sefer o adam hafifliyor. Benim bayağı o zaman günah minah az, az kalır. Bir şey kalmaz belki de? Böyle millete dağıtırsak biz çok dağıtılacak adam var. Ve menişte mead aleyhime zalim Bir adamın başında alacaklılar toplanır. Ahirete anlatıyoruz. Hadis-i Şerif Adam tövbe etmiş dünyada ölmeden. E tövbe etmiş de niye ödememiş? Ya ödeyememiş. Ve asur aleyhissihlâle erbâ bir zilme Bak burası çok önemli hak sahiplerinden helallık alma imkanı da ne yapamış bulamamış bak bulursa mutlaka helallık alsın bulamamış gitmiş o dükkan sahibi oradan taşınmış oğlunu aramış o ölmüş hiçbiri verecek bir şey bulamamış veya o zaman ne yapacak o zaman biliyorsunuz fakirlere sadaka verecek sevabını hak sahibine niyet edecek fakat fakire sadaka verecek parası da yok ne olacak ahirete gidecek böyle? O zaman çok ibadet yapsın. Niye çok ibadet yapsın? O kadar ibadet yapsın ki onlara orada dağıttıktan sonra kendine de cennete gidecek kadar kalsın. Anladın mı şimdi? İşinin adı ne ya? Yemişsin içmişsin milletin malını mülkünü be. Tövbe ettim diyorsun, tamam, fakirin para da ödeyemiyorum. Ne ya o zaman la la illallah de namaz kıl, şikir yap, bir şey yap da. Para orada cevap verirsin adama. Vel yüsrür rabbi bazı'l hasenat beyni ve beynallaha bi kemalli ihlas. Haytü la attalu'ale illallah. Burada incelik var. Bazen öyle bir ibadet ve iyilik ve sevap yapsın ki Allah'la arasında kalsın kimse bilmesin. Bazı öyle bir sır ibadet öyle bir sır hayır yaparsa Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceği Allah Teala e, kendi tarafından hak sahiplerini razı edip onu cennete koyabilir. Taşa Allah yukarı bu güzel ilallah feenalubi lutfuülladid dharawli arba bilimani fi dafg mazalim al-ıbade anhum bi irdahihi iyyahum işte Allah Teala zengin Allah Celleşanu Celleja ama tevbe etmezse. E, hasımlarını razı etmezse helallık dilemezse evet bugünden mazlumlardan helallık almazsa onların günahları için istiğfar etmezse ahirette helak olur Fuzail ibn İyaz Hazretleri ne buyuruyor bakın Allah'ın kitabından bir ayet okuyup onunla amel etmek Kur'an-ı Kerim'i bir milyon kere hatmetmekten Allah'a daha sevgilidir bir milyon hatim mi yapayım, bir ayeti okuyayım, amel mi yapayım? Bir ayetle amel diyor bir milyon amelsiz hatim yapacağına. Bir Müslümanın kalbine sevinç vermek, bir Müslümanın sıkıntısını gidermek, hacetini görmek bütün ömür boyu ibadet etmekten bana daha sevgilidir. 90 sene ibadet mi yapayım, yoksa bir Müslümanın kalbine sevinç mi girdireyim? Bir Müslümanı sevindir diyor, bir ömür ibadetten eftaldir. Peki, dünyayı terk etmek, yani kalbinden atmak, yer ve gök elinin ibadetlerinin tümünü yapmaktansa dünyadan soğumak daha faziletlidir. Gelelim bizim noktamıza. Haram bir kuruş, yetim malı, gasp malı, haksız kazanç, faiz almışsın adamdan et. Bir haram kuruşu geri vermek, Helal mal ile 200 tane makbul hac yapmaktan daha sevgilidir. Helal mal ile 200 hac buraya koy. Bunu yapacağına diyor bir kuruş haram malı geri adet sahibine. Bu ince iş ya. Ebul Kasım Hakim Hazretleri buyuruyor. Üç şey insandan imanı söker alır. Aman ya Rabbi bütün derdimiz imanlı ölmek. Ama bu dört şey varsa diyor iman son nefeste iman sakata gider. Neymiş? Birincisi Müslüman olduğuna şükretmemek. Ben devamlı farkında sohbetlerde aman yarbelhamdullah Müslümanız. Millet ne halde bizden akıllılar, bizden zenginler şunlar bunlara nasip olmamış bize İslam nasip olmuş. En büyük hamdimiz şükrümüzün için İslam nimedi Biliyorsunuz Belami amibli Baura denen büyük alim, İsme Azamı bilen Musa selam uzun bir kıssası var. Sonunda ne oldu? kafir oldu. 12 bin alim onun sohbetinde onun ilimlerini yazıyorlardı. 12 bin alim. Dünyanın en büyük alimleri onun vaazını dünüyor. Sonunda ne oldu? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor işte köpek gibi oldu, dili dışarı çıktı falan filan. Bu adam kafir öldü. Kafir öldü bu adam. Ve Allah'a inkar hususunda ilk kitabı da bu yazdı. Bak dikkat et. Nereden nereye geldi? Peygamberlerden bazısı sonradan dediler ki ya Rabbi sen bir insanın en ufak bir amelinden sebep ona iman nasip edersin imanlı öldürürsün cennete girdirsin bu adam bu kadar allame-i cihan yuttu vaazlar etti niçin imansız öldü allah Teala buyurdu ki o peygamberine daha sonraki dönemde gelen bir nebiye bu kadar iyilik ettim, keramet verdim, ismi azamı öğrettim, dağı kaldırıyordu ya, bir ismi azam çekiyordu dağlar kalkıyordu ya, o kadar ilim verdim, bir kere bana şükretmeli, bir kere şükretseydi nimetini almazdım, şimdi bu sohbet nimetine şükredin, bu gece vaza doydunuz mu, yoksa devam ederiz bir saatta. he, ne devam, Ya doyduk deyin de kalkalım da, evet, hasret de şimdi hasretinizi bitirmeyelim şimdi birincisi İslam nimetine şükretmemek İkincisi kafir olurum diye korkmamak ben çok korkuyorum son nefeste imansız ölürüm diye o kadar korkuyorum ki Allah'a biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam ağladı ağladı ağladı kırk sene gözlerine ak geldi görmez oldu Zavendikli Mustafa Efendi hocamız rahmetullah aleyhine o külliyeye kere gelmişti orada külliyede bir sohbeti var orada bu meseleyi de anlat yani bir peygamber oğlu kayboldu diye bu kadar niye ağlar kırk niye üzülür peygamber Allah'ın en yakın adamı Allah sevgisiyle dolmuş bir zat çocuğum kayboldu diye yani gözleri kör olacak kadar biraz mana veremiyoruz değil mi bu sevgiye yani peygamberin Allah'a sevgisi aşırı olması lazım çocuk sevgisi bu kadar halbuki değil işte Yakub Aleyhisselam dedi ki bunu nereden anlıyorsun? Kardeşleri buldu ya Mısır'da. Geldiler hani baba seni de istiyor gidelim 40 sene sonra. O zaman Yakub Aleyhisselam'ın sorusu ne? Sağlıklı mı, sıhhatli mi, güzel mi, çirkin mi, zengin mi, fakir mi, evli mi, bekar mı, çocuklu mu, çocuksun Değil. Hangi din üzere buldunuz? O işte onu kafir olur benim yanımdan gittiği için dinsiz olur diye korktu Verdi ne? Din din din. Şimdi annem vefat etti Allah rahmet etsin. Hapishanede avukatlar gelmiş. ikindi ezanı. Halbuki gelmedi benim avukatlar Onda 11'de gelir her akşam. E, yani ziyaretçi avukat geliyor çok da. Dediler ki senin avukatların geldi. Dedim onlar gelmezdi akşam belki hayırlı bir haber var. Koşa koşa gitti meğer annem vefat etmiş. Haberim yok. Onlar da bana işte birden yetten söylediler. Bir şeyden ne haberim yok yani, gerçekten Ya üzüldüm çok üzüldüm ama esas üzüntüm ne? Allah şahit, avukatlar da şahit. Anne ne hal üzere öldü yani? Sonu nasıl gene? Bütün merham bu. Üzülüyorum ama ne zaman haber geldi ki apteşhaneden çıktı? Yatağına gitmeden halanın kapısında bağıra bağıra kelime-i şahadet getiriyor. Babam oradan diyor ki hanım ya da haladan yeni çıktın biraz uzaklaş da. öylece kadın imanlığını yetiştirmeye uğraşıyor. Hem de sesli hatta bir oğuz efendi vardı mesela babamın yanındaymış. O da geldi geçen gün dedi ben de duydum dedi babanın yandaydım bağıra bağıra şahadet ve ha o zaman üzülmeme geldi dedi. ama. Nasıl ki Akvaşam dedi. El temetin nimetu Yusuf. Şimdi Yusuf'un nimeti tamamlandı. Madem İslam din üzerine buldunuz. Ha o zaman dedim ki son kelimesi şahadet olan cennete girdi. Yani üzülmeme geldi değil ama bu da imanını kurtardığına şahadettir. Hangi o vaziyette ağır hasta 40-50 kilo vermiş, ağır ishal, sürgün gidiyor, konuşamıyor, yiyemiyor aylarca yani. Bu vaziyette, son nefeste sesli zikir ayakta zor duruyor, ee, bir de sesli yetiştirmesi, elhamdülillah. İşte mesele bu, şimdi iman nimetim elden çıkar mı çıkmaz mı? İslam'ı kaybeder miyim? Esas tehlike ne? Arabam çalınır mı? Fakir olur muyum? İflas eder miyim? Çocuğum kaza geçirir mi? Değil kardeş! Çocuğunun da imanını düşün, kendinin de, ananın da, babanın da, ehli sünnet itikadından zerre kadar ayrılan cehennem cemaatlarındandır. Bak hacısı hocası kaderi inkar ediyor, onu inkar ediyor, bunu inkar ediyor. Sel gibi İslami cemaatlardan geçinen bunca gruptan ehli sünnet dışı, efendim, mezhep dışı insanlar akımlar türedi. Bugün Müslümanım diyenin çoğu da cehennem cemaatlarındandır. Ehli Sünnetten başka kimse kurtulamaz. Sade Müslüman olmakta yetmez. Onun için biz Ehli Sünneti nasıl koruyacağız Buna bakalım şimdi. Ya bu işte diyor ki bir insan İslam nimetine şükretmezse, ikincisi İslam Ehli Sünnet itikadım elimden gider diye endişe etmezse, aman babadan kalma mal miras yedi gibi giderse gitsin hesabı yaparsa, üçüncüsü de Müslümanlara zulüm yaparsa. Müslümanlara zulüm yaparsa bu üç şey diyor insandan imanı kalbinden söküp alır insanı dinsiz bırakır diyor ya. Bu zulüm çok fena bir şey. Haksızlık yapıyorlar ya. Müslüman Müslümana zulüm yapıyor ya. Haksızlık yapıyor. Malına ziyan veriyor. Canına ziyan veriyor. ya, Çok. Evet. Ebu Meyser Hazretleri anlatıyor. Bunları iyi dinleyin burayı. Bir adam mezara indi. Defnedildi. Definden sonra Münker Nekir melekleri geldi. Dinle burayı. Hepimizin başına gelecek. Allah ehsen surette irsal eylesin. Ha. Dediler ki biz sana yüz kamçı vuracağız. Vallahi bugün bu kadar insan öldü. Bu gece kimle, kimin başına ne geldi? Ben bilmiyorum. Çoklarının başına bu iş geldi. Her an ölebiliriz. Kurtuluş yok, kaçış yok, çıkış yok. Dönüş yok orada, kurtaracak kimse yok. Ahiret var kardeşim, ahiret var ya. Toprağın altı var, yapmayalım zulüm birbirine ya. Müslümanız be. Kavur gibi iş yapmayalım ya. Bak, yüz kamçı dediler, sana vuracağız. O cenaze ben diyor namaz kılıyordum şunu yapıyordum işte sohbete gitmiştim falan ayı tanımıştım tarikat dersim neyse artık burada onu saymıyor kendi iyiliklerini saya saya iyi münker nekir de adamı dinlediler ha demek adamda da biraz bir şeyler var böyle hepten sıfır olsa konuşmalar derler basarlar kamçı ondan sonra kabri ateş dolar ama bu adamda bir iyilikler var ki adama saydırıyorlar hele anlat dediler Dedi ki ya şunu yaptım, şunu yaptım. Kamçı vurmayın bana. Mesela. On düştüler, on düştüler, on düştüler, düştüler, düştüler. Adam da bayağı iyilik çıkarttı. Malzeme var yani. Gülme ya burada kitabı okuyorum sana bir şey. De. Bir darbeye kadar indi. Dediler ki bir tane vuracağız dediler. O mümkün yok. Melekler dediler ki biz sana bir darbe vuracağız çare yok efendim o bir darbeyi indirdiler kabrin tamamı ateş alev oldu e bu ahiret kamçısı bu buranın kamçısına benzemez ya başımıza kim kurtaracak bizi ya mezarın üstünde dursa ne yapacak ya adam yandı yıkıldı dedi ki niye bana dedi bu darbeyi indir hepsini dedi bağışladınız da dedi bu bir darbe neden dedi yani her bir kötülüklerinden sebep onlara denk geldi yani o kötülüğüne o iyilik karşıladı o günahını o sevap karşıladı karşıladı karşıladı bir darbeyi karşılayacak bir şey bulamadılar dedi ki bu darbenin sebebini söyler misiniz işte ahiretten haberler var bu son haberde internette yazmaz bu tefsirde yazar hadiste yazar anladın mı melekler dediler ki merarte bir raculin mazlumun fastegat bik felem tughethu bir adamın yanından geçiyordun bir gün ne olur bana yardım et medet imdat istedi senden tarafına bakmadan geçtin yanından dediler mazlumun hakkını yedi, mazlumun hakkına girdin imkanın varken yardım etmedin dediler bu darbeyi sana bundan ha şimdi evliyaullah ne diyor diyor ki mazluma yardım etmeyen bile sopayı yerse ya zalim ne yiyecek diyor ya zalimin durumu ne olacak onun için ahiret acayip bir yer buraya herkes kendisini güzel hazırlasın helalliklerini alsın efendim işini yoluna koysun sevaplarını hazırlasın günahlarına tevbe etsin haramlardan kendisini kurtarsın. Özellikle neye? Kul haklarına ne yapsın? Çok riayet etsin. Yine bir ayet-i kerimesine Estağfirullah. İnnellezine ekulûne mâlel yeteğmâ zulmen Miraç'ta hep anlatırım. Miraç derste. Miraç gecesini gördüm. Deve dudakları gibi dudaklı adamlar gördüm. Efendim bunlar e, ateş cemrelerini, közlerini ne yapıyorlar? Ağızlarından atıp sanki böyle şey yer gibi leblebi gibi ateş yiyorlar. Dedim bunlar kimdir? Yetim malı yiyenler. Zulmen yetim malı yiyenler ve fî karınlarına ne yiyorlar? ateş yiyorlar ve siyasetle öne yakında kızgın ateşe cehenneme girecekler. Hadis-i şerifte rivayette geçiyor ki yetim malı yenenler kıyamet günü e, çıktıklarında kabirlerinden duman çıkacak. Kabirlerinden, ağızlarından, burunlarından, kulaklarından ve gözlerinin her yerinden ateş dumanı çıkacak ve bütün mahşer halkı anlayacak ki yetim malı yemiş kulaklı yemiştir. Ahiret böyle bir yer yani. Katile sancak veriliyor, yetim malı yiyene böyle duman ötüyor, faiz yiyen saralı gibi devriliyor kalkıyor. Herkesin ne nane yediği orada meydana çıkıyor. Onun için burada bu işleri düzeltirsek ne ala değilse bu işler zor. Evet yine rivayette geçiyor ki cehennemde ne var? Deniz sahili gibi yerler var. Cehennemde ne var? Deniz kıyısı gibi. Cehennemi deniz gibi düşün. Nasıl ki denizin sahilleri var. Cehenneminde nereleri var? Kıyıları var. Buralarda ne var? Develer kadar büyük yılanlar var. Ve ne var? Katırlar kadar büyük akrepler var. Bunlar hak mıdır? Vallahi haktır. Vallahi haktır. Rüya müyaddeyle. değil müyaddeyle bakmayın hocalara geçen Türk'te yine bir tane çıktı bir yaşlı var böyle uzun kaşlı marşlı bir şey Ya Rabbel alemin ya sırat köprüsü var mı dedi ona dedi köprü mü öprü yok dedi ya ihtinası sırat mustakim dedi Kur'an'daki Fatiha'daki dost doğru yoldan gidişte dedi ya ya bu nasıl adam bunlar ya ya sayı müslimde bu kadar hadiste cehennemin köprüsü çengeli her şey anlatılıyor akrebi yılanı geçiyor Bukhari'de var müslimde var bütün bu hadiste sırat köprüsü yoktur diyor ya ya bunları dinleyen ne olur bu adamları ya? Nereden buldular bunları ya? 70-80 yaşına gelmiş hoca adam. Her şeyde ayet okuyor, ilmi de var. Ben ilmi olmasa anlarım cahili yani. Alim adam ya. Sıratı inkar etti. O sonra dedi ya Hristiyan cennete girecek mi falan. Dedi bak dedi kimse cennete girecek girmeyecek onu ben demem. Sanki sen desen girecek de. <gülüyor> ne olacak dedi. Vallahi ne olacak dedi. Allah bilir dedi. Lan Allah bilir olur mu? Allah biliyor da Kur'an indirdi sana bildiriyor da Müslüman olmayan cennete giremezdir. Dedi ki bak cennet işini karıştırmayın dedi. Onu sırf Allah bilir dedi. Ben. Allah az daha diyecek ki Müslümanlar giremez girer diyecek. Ya ne biçim bir şey bunlar ya? Ondan sonra da dedik işte o Bakara'da var ya dedi Sabi'in, Yahudi, Mahudi, Yıldız'a tapan, Nasara, Hristiyan falan dedi. hepsi girecek işte dedi. Falan. Hani Allah biliyordu niye girecek dedin şimdi? Bak demin dediğini kendi attı. yaptı? yine bozdu böyle adamlar ya cehennemde yılan var adam bilin yılanı ya akrep var akrep yok ya sırat yok nizan yok Bunlardan suratlarında zaten meymenet yok sırat var meymenet yok nur yok zifiri karanlık Ya Rabbel alemin ya adamdan mezar komşusu olsa senin mezar tutuşur be senin mezar tutuşur ya tabi kardeşim ben bunları şakadan konuşmuyorum ya <gülüyor> Bağdat'ta bütün Evliyaullah'tan biri zuhuratta gördü ki Bağdat'ta bütün kabir halkı mübarek zatlar alim Salih ve herkes mezarından çıkmış mana aleminde kaçıyor ya ruhlar dediler o rüya zuhuratta gören Evliyaullah dedi ki nedir dedi bu telaşınız kıyamet mi koptu ya Dedi ki Kur'an mahluktur diyen, yani itikadı bozuk, Kur'an mahluk değildir, Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Bu da ince bir mesele, el-i sünnet, onu da detaylı konuşuruz. Kur'an Allah'ın kelamıdır, gayrı mahluktur. Bişri Merisi diye bir adam var, sapık bir alim, çok büyük alim diyor Kur'an mahluktur. Yahu dedi Kur'an mahluktur diyen Bişri dedi bizim mezarlığa gömdüler, cehennem bir gürledi dedi, bütün millet ayağa kalktık gidiyoruz gülme işte ben demin bir şey söylüyorum bak delilinde söylüyorum sana tefsirden hep efendi hazretleri anlatırdı bunları anladınız mı yani bunlar kabir komşusu olsana, kabirin tutuşur diyorum sana Anlasana. bizim mezarlığa gömüldü diyor bütün mezarlık çıktı diyor ya ruhlar kalkmış gidiyor korkarsın yani bunlardan bunlar münkir ya ama ayet hadis okuyor profesör bilmem ne ne yapacağız böyle Evet şimdi biraz idareli gidiyorum. Neyse yine isim vermiyoruz ya. Onun için siz meseleyi anlayın. Efendim Geniz'in sahili gibi cehennemde sahiller var. Oralarda develer gibi yılanlar, katırlar, kadar akrepler var. Feydeste <gülüyor> hâfâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâ cehennemde yananlar yanıyorlar kül oluyorlar eriyorlar yeniden diriliyorlar taze deri veriliyor süt beyaz yeniden yanıyorlar artık ya, yandık yandık yandık medet imdat diyorlar ya Allah bize hiç mi acımaz ya biraz hafiflik ya diyor biraz o zaman onlara diyorlar ile sahil. madem tamam size izin var sahile çıkın e sahilde de yılanlar var bir sahile ama adam yanmaktan öyle darlanmış ki ne olursa olsun çıkıyor. Feyahrucune feta'khul el hayatu shifaa'en biwujuhin maşallah. Öyle maşallah demekle olmuyor anladın mı? İnşallah maşallah diyorlar ha. <gülüyor> maşallah işte. Bak maşallah gör orada. Anlarsın sen. Tamam mı? tarif çemberli taşta marif var. Dudaklarını, yüzlerini o yılanlar Allah'ın dili maşallah ne demek biliyor musun? Allah'ın dilediği kadar demek. O maşallah demek Allah dilediği kadar senin belanı verecek demek. Yani. <gülüyor> Yılanlar e, ne yapıyor? Allah'ın dilediği kadar bunların suratlarını, yüzlerini, dudaklarını kapıyorlar. Öyle bir büzüşüyorlar, öyle bir bozuluyorlar. Yahu bir ne sahiline çıktık yahu yürüyün cehenneme geri diyorlar. Tekrar ateşe firar ediyorlar. Bu sefer allah Teala bunlara uyuz hastalığı musallat ediyor. Lan yanmak bir de bir de uyuz. Uyuz çok fena bir hastalıktır. Yanmağa lüzum yok. Adam Allah uyuz etse durduğu yerde bu klimanın altında yanar. O uyuzu musallat edince derisini tırmalamaya başlıyor. Öyle tırmalıyor tırmalıyor kemikleri çıkıyor. Bütün kemiklerini çıkarıyor. Ateşe lüzum yok zaten. Kendi kendine ateşi olmuş. Diyorlar ki ve adam, ne oldu? Durumun nasıl diyorlar, sıkıntın var mı? Bir de dalga geçiyorlar. Anladın mı? Acı var mı acı diyor diyor o bir tane. Diyorlar ki nasıl, sıkıntı var mı diyorlar, eziyet, acı var mı diyorlar? Olmaz mı diyor ya? Ne haldeyim görmüyor musunuz? Onlar da diyor bir makunte, tüzil müminin. sen de Müslümanlara böyle eziyet sıkıntı veriyordun ya çek bakalım diyorlar. Müslümana sıkıntı vermeyeceksin kardeşim. Eziyet yapmayacaksın. Zulüm yapmayacaksın. Hak yemeyeceksin yahu. Terbiyeslik yapma ya. Düzgün adam ol be. Ya bu kul hakkı acayip bir şey ya. Onun için özellikle Allah'ın yarattığı mahlukat velev kedi olsun köpek olsun acı vermeyeceksin ona elem verirsen Allah sana elem verir kadın kediyi hapsetti de açlıktan öldürdü ne oldu Allah cehennemde o kediyi kadına musallat etti buhari hadisidir e kadın hem yanıyor hem de kedi tırmalıyor bir anda neden kediyi öldürdü diye bırak insanı bırak müslümanı hayvana bile eziyet Hepsi, bazı insanlar hayvana eziyetten e, zevk alıyor ya bunlar ne biçim millet ya eziyetten sakın mahlukata elem vermekten sakın mazlumların bedduası zalimler ve eziyet edenler hakkında yüzde yüz kabuldür ben mazlum idim bir sene boyunca öyle beddualar ettim ki onların artık son nefeste imanına kadar istedim var mı buna hakkım var çünkü Musa aleyhisselam dedi ki felâ yûmenû. Hatta Azabı görmeden iman edemesinler dedi. Kuranda var. E, hocam ben ama sen Muhammed Mustafa'nın ümmetisin Musa değilsem ya kardeşim ben Musa selamı benziyim de o da idare eder ya ne yapalım hiç o peygambere benziyoruz yine da. Ben bizim peygamberimiz makamında değilim. Ben zalime beddua ederim ve ettim ve eseri görünecektir. Görülecektir. Ama ne zaman? Sen bilemesin, göremezsin, tanımasın. Bu işin içinde kim var bizde bilmiyoruz ki. Ve bilmediğimiz niceleri var. Arkadan hançerleyenler var yani. Hepsi belayı bulur. Ha ben kendimden niye misal veriyorum? Başıma yakında geldi. Herkesin başında vardır. Zalimi var herkesin. Herkesin mazlum olduğu halde. Ama bir yönden mazlum iken bir yönden zalim olmayalım. Ben de kendime dikkat edeyim. Ha bir yönüm mazlum olur da bir yönüm de zalimlik yapmayalım. Yapmamamız lazım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... 6 cennet altı şeyi kabul edin cenneti size söz veriyor. Veda hadnestum felatekli bu konuştuğunuz zaman yalan konuşmayın. Bu bizde bu yalan normal olmuş ya. Veda bu söz verdiğiniz zaman sözü bozmayın adam söz veriyor emanet almış bir yeri vermiyor geri. Veda cümentum felatekunu emanet verildiği zaman hainlik yapmayın. yapmayın. Hepsi var ya. Tersinden yani. Ve gudlu efsârekum. Gözlerinizi haramlardan yumun. Ve hafzu fruûcekum. Tenasül huzurlarınızı zinadan koruyun. Ve kufveydekum anil haram. Ellerinizi de haram maldan çekin. Üdhülül cennete bir selam. Selametle cennete girin. abdullah ibn Mübarek Hazretleri buyuruyor ki bir kuruş haram malı geri vermek Yüz bin kuruş sadaka vermekten eftardır. Ya bir trilyon zekat sadaka vereceğine bir lira haramı git adama geri ver. Malını aldığın, çaldığın adama emanetine oturduğun adama geri ver. Evet. Şam'da bir alim var. Hadis yazar. Şey İbni Mübarek hazretleri kendisi oldu. Kalemi kırıldı. Birinden emanet bir kalem aldı. Bu kalem de acayip bir şey. İki bir bir kaleminiz var mı? Meseleleri oluyor ya emanet. Bir de bakıyorsun kalıyor. Kusura bakıyorsun bu kalem nereden aldıydık ya? Orada bir yani havaalanında şu da burada birinden emanet istiyorsun. Kalem emanet almış. Yazıyı bitirince unuttu. Kalemi de atmış kendi çantasına. Merve döndü. Merv neresi? Daha şeyde Horasan'da. Memleketine döndü. Baktı ki kalem... O taa, Şam Merv neresi? Şam neresi? Kaç aylık gol? Hemen ne yaptı? Şama keri kalemi geri vermek için. He? Şimdi kolay hoca efendi ne var? Mesaj çekerim. Kaleminiz bende kalmış. Helal eder misiniz? <gülüyor> Mesaj cevap. Helal olsun. Bayardan ya Ne bedava iş. Değil mi? Eski denklerde bu teknoloji gelişmemişti. Analar ağlamıştı, değil mi? Sen ne uyanıksın ya. <gülüyor> Nece helal ediyorsa bana ne yavetsin etsin ya. Gerçi ben de ederim. Mesela. Ama adam seni ne bilsin helal edecek mi, mi? Mecbur Şam'a ne dedi? Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Lahu salleytum hattâ tekûnû kel hanâya ve sumtum hattâ tekûnû kel fe mâ enfûkûm illâ bilvera' Namaz kıla kıla efendim bellerinizi bükseniz Oruç tuta tuta zayıflayıp kiriş gibi kalsanız haramdan sakınmazsanız fayda göremezsiniz. İşte bu İbrahim İbni Edem Hazretleri'ne buyurdu. Üç türlü züht var. Farz olan, fazla olan, fazilet olan bir de selamet olan. Farz olan haramlardan uzak durmak. Fazilet olan helallara çok haddi aşmamak. Helal da olsa haddi aşmamak. Selamet olan şüpheli şeylere bile Yaklaşmamak. Nerede bizde ya? Hasan İbni Ebi Sinan Hazretleri, Evliyaullah'ın büyüklerinden uzanarak uyumazdı. Yağlı bir şey yemezdi. 60 sene, 60 sene yan üzere yatıp uyumamış. Hani otururken uyumuş olabilir. Yan üzere yatıp 60 sene uyumamış. Yağlı bir şey yememiş. Soğuk su bile içmemiş. Allah'tan korkusta da yani haram değil ama mübarek de nefsini ezmiş vefat etmiş vefatından sonra alemi manada görülmüş gören zat demiş ki efendi hazretleri ma bik. bu çok görülür bu zurat Allah sana ne muamele yaptı ya ben bunları okuyunca siz bunları dinleyince biz bu gece uyuyamamamız lazım ama şimdiden uykumuz geldi dedi ki hayran Allah bana çok iyi muamele yaptı. 60 sene ibadet yaptı ya sırf ya Yememiş içmemiş. mahbuzun Ya hala cennet yüzü göremedim demiş. Ama kötü de bir durum azapta değilim demiş. Niye göremedin efendim Hazretleri? Demi bir iğne emanet almışım geri vermemişi Cenneti göstermiyorlar. Hey yedi hacılar, hocalar, emanetlerin üstüne oturanlar. Nereye gidiyoruz? Bu emanet işi çok tehlikeli. Ya Rabbi ya. Ya Rabbi bizi affetmeden öldürme ya Rabbi. Amin. Bize tövbe nasip etmeden canımızı alma ya Rabbi. Amin. Kul haklarından helallik almadan canımızı alma ya Rabbi. Amin. Amin. Şu gece şu duayı alan iflah olur be. Tabi. Boşuna mı oturuyorsun buraya bu kadar saat? İsa Aleyhisselam bir mezarlığa uğramış. İsa Aleyhisselam ne yapıyordu? Ölüleri diriltme mucizesine sahip. Birine seslendi. İsa selam kabristana vurası adamın birine hemen kalk dese ne oluyor? Adam kalkıyor. Ne var ne yok dese? Adam hemen bülbül gibi dökülüyor. Demiş ki, menente, kimsin demiş sana İsa selam. Demiş ki ben insanların eşyalarının nakliye yapan hammalım, Hammal idim hali hayatımda ve bedeni sohbetim. Bir gün bir insanın odununu taşırken odunun kenarından kıymık deriz biz küçücük bir kürdan gibi bir şey kırıldı. Ben de onunla dişlerimin arasını kürdan yerine adamın odunundan kopan parçayla dişlerimin arasını kırıldım kullandığım dişlerimin arasındaki şeyleri çıkartma. Öldüm öleli o haktan sorulup duruyor. Nere gideceğiz? He? Nere gideceğiz? İşte sadece yetim malı manasında değil. Kul hakkı, yetim malı en büyüklerinden. Ama kul hakkı, başkasının malı, emaneti, ümmetin malı bunlar mutlaka yerine iade edilmeli. Yoksa Allah adamı cehennemin dibine idhal eder. Şimdi bir iki cenazemiz var, ilanımız var. Kısaca onları söyleyeceğim. Şimdi iyi dinleyin. Birincisi, radyoda müzik yayınlarını kaldırttık. Uygun mu? Kalktığının farkında mısınız? He? Hiçbir enstrümanlı yayın yapmayın dedik. Dinlediler mi? Siz takip edin. En ufak bir sakatlık olursa bana haber edin. Çünkü müzik enstruman çalan, ilahi çalan dolu diyorlar. Bize bu işler olmaz. Ben hapisten de farkındaysanız mektupta ima, ima değil açıkça da. Söyledim ama tabii oradan biraz sesim bu kadar gür gelmiyordu. <gülüyor> Çıkınca. Bu işler incelenecek böyle yok arkadaş bu iş ümmet meselelerinde bu iş kimseyi günah sokma hakkımız yok. İlahideki müzik helal mıdır haram mıdır tartışmalıdır. Müsaade eden var i̇mam Gazali'dir i̇mam eden var etme. En azından şüpheli mi? Şüpheli işten sakınmak gerekli mi? Gerekli ne lüzum var? O kadar radyoda çalan var. Bizim radyo sohbet için dinlenmelidir. Bundan sonra bu işin üzerinde daha da duracağım. Sizden de haberler bekliyorum. Ama tebrik etmişsiniz, teşekkür etmişsiniz. Ben de radyodaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Söz tuttular. Şimdi dolu arşiv, eski sohbetleri de topladım. Hepsinden de onları vereceğim. Yeni yeni eski sohbetlerden dolu sohbet yeni yeni verecekler inşallah. Hepsini topladım, ettim. Kendi cebimden masraf ediyorum. Allah, Allah, razı He, Allah razı olsun, bedava razı olsun. Kuru kuru kurbanın olayım sana. Konuşuyorsun. Altı bin lira para verdim. Tarabayt marabayt diyorlar. Neymiş o tarabayt? Birisi çıkıp da vermedi. Onlar da muhafaza için. 2007'den, 2004'ten 98'den be. Kırk tarabayt, kırk tarabayt ne kadar saat ediyormuş. Ben anlamam o işlerden. Beş bin küsür lira para verdim. Ben. Niye? Bu sohbetler sizin mirasınız. Ümmetin mirası. Ben öleceğim. Bu sohbetlerle yolunu bulacak bu ümmet. Buluyor zaten. Buldu zaten bu kadar insan nereden buldu Sokaktan kahvede mi buldunuz bu, bu yolu Nerede buldunuz bu yolu sohbettir. Din sohbettir kardeşim Biz cebimizden veriyoruz Allah'ın izniyle Olursa veririz Ama gücümüz yettiği kadar televizyon kurmaya da gücüm yetmiyor Ama biraz Sohbetleri radyoda Artırmak e, niyetindeyim inşallah Bunu yapıyoruz Evet Şimdi Arifan dergisinin Akıbeti Merak ediyor musunuz he Ben size çıktığımdan beri Arifan dergisini ilan ettim mi? Yok. yok. He? Etmedim. Dikkat ettiniz mi niye etmedim? Ne olduğunu anlamadım ki. İçerden beri ortalık karıştı. Ben üçüncü dördüncü ihtilal geçiriyorum. Biliyorsun 28 Şubat'tan beri benim 3-4 kere batırıldım. Külleme el konması, vakfımızın kapatılması, on sonra beyan dergisi, ondan sonra hapse girmem. 2002'de hapse girdikten sonra o beyanın başıma gelen geçirdikleri, beyan radyosu kurulması benim adıma paralar toplanması on sonra o beyan radyosunun kapatılması benim başıma gelmeyen kalmadı yine. Ondan sonra bir yayın eviyle anlaştık kitaplar biraz düzene gireceğiz bir işi patlattı işi patlattılar. O, o yayın evi bilmem ne dedi ki ben ödeyemem teliflerimizi ödeyemedi bilmem ne on da adını vermeyeyim. Allah selamet versin herkes de hakkım var olacağım çok ahirette. O da öyle kitap satılmıyor kitap satılmıyor, yalanlar etti bilmem ne etti. Bizimle telifimizi vermedi. Böyle kaçıncı perişan. Şimdi yine hapse girdik. Biz hapse girince işleri bozuldu. Arkadaşlar bu işi yürütemediler yönetemediler ben bilmiyorum. Ben 11-12 aydır Allah peygamber şahit bu kadar kitabımdan bir kuruş ücretimi alamadım. Hem hapisteyim artı bu kadar avukat masrafım var. Bir kuruş maaş alamadım vermiyorlar. Diyorlar ki işler bozuk. Ne diyeyim ben yine hizmet durmasın diye size mektupları da bütün Arifan yayından destekleyin dedim mi? Dedim. E Demedin diyorlar. Siz söyleyin yazdım mı yazmadım. E Allah razı olsun ya yalan analizüm yok kardeşim yazdım ya. Ama ben bir kuruş maaş alamadım. Dedim ki ümmet meselesidir devam edelim. Yazıları verdik mi? Dergiye yazıları gönderdik, mektupları gönderdik, duaları, zikirleri devam ettirdik. O kadar sıkıntılar içinde canım çıktı oralarda ya. Ben ne yapayım bu ümmet için daha ya? Ben ne yapayım adam? Maaşımızı vermediler. Bu sefer, şimdi bu ay Şubat ayında yine ben yazımı gönderdim. Fakat dergiyi basamadılar, işte durumumuz bozuk, dergi basılmadı. Şimdi, benim uğradığım zulümleri maddi, manevi dağlar dayanmaz kardeşim. Ben sabırlı bu. Amma ve lakin bu dergi eli sünnetin sesiydi. Bu kadar reddiyeleri bunda yaptık. Bu kadar hizmetleri yaptık. Dualar, zikirleri bunda yazıyoruz. E, bu şimdi amma ve lakin e, basamıyoruz, edemiyoruz. Şu dur budur. Ben ne yapayım? Ben şimdi zaten kendim maaş alamıyorum. Bir dergiden para istemedik zaten. Yazılarımızı hep gönderdik. Şubat'ı da gönderdim. Ha, şahit yazılar hazır. Mustafa Özümşek Hoca bu editörü o şahit. Ve lakin durum bu. Ben ne yapayım kardeşim? Ben çıkmışım hapisten size geçen sohbette ne dedim bir inceleyeyim edeyim şu işleri bir kontrol alacağım dedim yani. Bak radyoya söyledim onlar laf dinledi işte o işi bir düzene soktuk. Burası düzene girmiyor yani basamıyoruz diyor adam ben de onu zorlayamam çünkü durumumuz bozuk diyor. E tabii ki bir hainlik yok ama bir yönetim bozukluğu veya dişlerin kesadığı neyse. Yani Allah görüyor ne dedik Allah iyi niyetliyle kötü niyetliyi birbirinden Ayrılır ben Allah'a havale ederim. Ben kimse için kötü niyetli değilim. iftirada da etmeme gerek yok ama durum bu ki dergi basılmadı. Ya bu kadar abone alınmış. İddiası 2 senelik abone yapılmış. Hocaya yardım diye. Herkese telefon edilmiş. Geçen cuma kaç kişi geldi bana? Sizin içinizde de dolu var. Hocaya yardım, hocaya yardım. Bana bundan bir yardım yok ki. Bir şey yok ki ben 12 adet kuruş almamışım. Yani kendi kitap telifimi dergiyi demiyorum. Kendi kitabımın telifini alamamışım zaten. Bu ne yardımı bu? Bundan dolayıdır ki ben artık bu durumdan sonra hepinize duyuruyorum. E da hoca hakkımızı helal etmiyoruz mesajlar gelecek. Kardeşim benim bunda bir şeyim yok. Ben bu işin yönetiminde değilim. Karını ben etmedim. Ben burada kar zararı ortağı değilim, bir şey değilim. Ben bir telif alıyordum o da kitaplarımdan. Adam da bana kitapların telifini bir senedir zaten vermedi. Sizden beter mağdur kim? Mağdur bendim. Ben yazıyı bu bedava veriyordum zaten. E bu durumda ben ne yapayım şimdi e bu yazı yazılarımızı derginin yazıları ve hizmet e yine bu dualar zikirler ve reddiyeler vesaire hoca efendilerin ilimleri buna devam edelim mi etmeyelim mi ha ne diyorsanız öyle hareket edeceğiz o zaman ne yapacağız burada atın biri yolda kaldıysa öbür ata binip devam edeceğiz. Önümüzdeki ay inşallah yeni bir hizmet ekibi arkadaşlar, Allah razı olsun e, tabii ki bana da sevenler, bu cemaatı acıyanlar var, maddi menfaat beklentisi olmaksızın biz senin dediğin şekilde bir şey yaparız, yalnız sen bize dualar yazılarını ver, verirsen bu hizmet yürür, ben de dedim ben bir şey istemiyorum yani bu zikirler, dualar, bu yazılar devam etsin, dergi olarak yani, kitaplar ayrı bir mesele, şu anda onu konuşmuyorum zaten. Dergi meselesini bu Şubat'ta bu çıkmadı artık bu iş bitti. Bu isim adı altında bu işin yürümesi mümkün değil. Çünkü nereye ne borç var bunları ben bilemem. Bunu şimdi devam ettirmek demek dipsiz kuyu ben bundan haberim yok. Ben yönetiminde değilim. Benim değil ki dergi. O halde yeni bir oluşumda biz yazılarımızı vererek inşallah Mart'ın başında size çok güzel İlimlerle aynı ekiple aynı hoca efendilerle devam edeceğiz inşallah. Siz de buna destek verecekseniz devam edelim. E ama yok efendim ben zaten bu kadar demin kaç haftadır ne diyorum size kaç haftadır enkaz enkaz enkaz. Maddi manevi enkaz altındayım. Bu vaziyette bile size hizmet etmek istiyorum. Ama büyük hastalıklar, maddi, manı, sıkıntılarla ama ölene kadar edeceğim inşallah. Allah bir felç vermesin, aklıma zeval vermesin, hafızam yerimde oldukça, dilim konuştukça Allah yani sürünsem de gelirim sohbetimi yaparım size ben. Yaptım zaten ben, zamanda da öyle. Hasta da olsam sedyeyle geldim yaptım. Ben size hadim olum, Allah beni size hizmetçi yapsın. Ben sizi çok severim Allah için. Sohbete gelenleri herkesten çok severim. Benim derdim dindir. Benim soy sohb nezep ondan öte gelir. Din, eli sünnet, iman itikat. Allah için gelin. Ben Allah için varım. Siz de Allah için devam edeceğiz inşallah. Ama bu durumda herhalde at değiştirmek icap ediyor. Çünkü burası tekledi kaldı. Ben ne yapayım? Ben bunun borcunu harcı nasıl üstleneyim? Benim değil ki bu. Karını ben etmedim ki zararını ben çekeyim. Ben bunu nasıl yürüteyim? Yürütemeyiz. Ama Mart'ta size... Yeni bir yazı dizisiyle dergiyle devam edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bunu söyledik. Efendim. Yani hiçbir de mühim değil. Yeni bir isim. Yani duymadığınız bir isimdir. Şimdi bu hizmetlerin de devamı için bense bunu bastım geçen de kandil Şerif'te de çıkaramadık Sakal Şerif. Burada ne var? Aç şöyle Bismillah. bakalım. Bu çok Arapistan'dan bu, e, Türkçe'de değil, ben size Arapçaları Türkçe'ye çevirdim. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem, Mevlid ayı münasebetiyle, hem de şu hizmetlerin de devamı, şu sıkıntıların bir nebze açılması için bu levhada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerifinden, saçı şerifinden, nali şerifinden, e, yayı şerifinden, efendim, sarı şerifinden, Gömlek şerifinden, toprağa şerifinden, sürmedanlığı şerifinden hepsi var. İçtiği kabı şerifinden, yani Türkiye'de bu yok. Bu zaten Arapistan'da e, toplanmıştı. Ben ne yaptım sadece Arapçalarını Türkiye'ye çevirdim. İnşallah bu gece çıkışta hepiniz bunu hem evinizi asarsınız, hem Rasulullah Sazim Salavat Şerif'eyle anarsınız. Akuyalım Allahümme, Allah. Salli Aleyhi Sellem. Muhammedin Nebiyyil Ümmi, El Habibil Alil Kadri, al El Azimil Cahi, al Ve Alâli ve Sahbih, al Amin. Burada çok kıymetli eserler var. Bazılarının resimlerini başka yerlerde bulamayabilirsiniz. Çok güzel resimler çekilmiş, Türkçelerde yazılmış. Hepsi kimi hatırlatıyor? Mustafa. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Buna biz 10 lira dedik, ama üzerine limit koymadık. Hayır için, yardım için, bu hizmetlerin devamı için, bu sıkıntıların açılması için 10 liranın üstüne isterse 3 4 tane al, istersen bir tane al üstüne ne verirsen ver. Ama 10 lira olarak dedik tabii matbaası şusu busu. Efendim, Allahu Teala hayrınıza vesile eylesin. Bunu da buradan gelen kazançları da hayırlara kullanmayı nasip eylesin. Hizmetin devamına vesile eylesin. Borçların ödenmesine vesile eylesin. Efendim kainatın efendisinin hatırı bahşi için evin ocağın en güzel yerine güzel çerçevede yaptırarak çoluk çocuğun gözü önünde onlara da göstererek tanıtarak kainatın efendisinin aşkıyla yaşayalım sevgisiyle ölelim Allah Teala hepimize iman selameti nasip eylesin yelkenci hocanın abisi hastaymış yoğun bakımdaymış Osman Gül Efendi Allah Teala acil şifalar ihsan eylesin. Dua isteyen bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Dertlere devalar ikram eylesin. Mahmut Turan, Ahmet Aydın, İsmet Özer, imam imiş, Mustafa Evcil vefat etmişler. Efendim, Ruhlarına bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Fatih Efendi'nin abisi Hamdi Kalender kardeşimizin ruhu için bir şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Ya Rabbi hediyelerimizi şu saatte isale ile Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ya Rabb'işan fazlü keremle bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eyle. Cennetini cemalini ikram eyle. Azabından, gazabından muhafaza eyle. Kul haklarından helallaşmak nasip eyle. Sıyrılmak nasip eyle. Ahirete kul hakkıyla çıkartma ya Rabbel Alemin. Buradan dağılmadan bütün cemaatimizi hepimizin bu mübarek cuma gece hürmet affe ile, mağfirete ile, lütfe ile, kereme ile. Hayırlı muratlarımıza nail eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Ya Rabbi hizmetleri daim eyle, manileri izale eyle Suriye'ye yardım eyle ya Rabbi, Allah'ım yetiş ya Rabbi Alem Bir an evveli el-i sünneti kurtar ya Rabbi Irak'taki, Afganistan'daki, Filistin'deki, Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki Aktar Arz'ın neresinde zulme uğramış, esir kamplarında, hapislerde Muhacir yurtlarında yardıma bakıma muhtaç halde ehli sünnet müslüman kardeşlerimiz var ise Allah'a imdad eyle yarabbi yardım eyle yarabbi Yar, imanlarını muhafaza eyle yarabbi itikadlarını bozulmaktan muhafaza eyle yarabbi dünya ahiretlerimizi mamur eyle Ay. amin diyen dillerini arzu hemden azad eyle amin, amin. Amin bi hurmet taha ve yasinu. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve teslimen keziren velhamdülillahi rabbil alemin. İla şerebin ebi sallallahu teala alihi ve selleme. Ve alihi ve sallallahu teala şahinâ Efendi baba khasa ve la Hamd kalender efendi khasa ve la rhu ahisairil mütevffin ve la rhu ahemvatina amvatil muslimin. Amvatil cemaatil hadirin. El Fântiha. Euzubillahimineşşeytan. Ne dedik? Sohbet haftaya değil, haftaya radyodan dinleyin. Ondan sonraki hafta inşallah 8'den sonra sohbette buluşalım. Bursa'yı da unutmayın. Oradaki civardakilere duyurun. Pazar günü ikindi de orada külliyede buluşalım inşallah. Evet, levhaları unutmayın. Hizmet niyetiyle mutlaka değerlendirin. Allah hassin de